Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ve ma kunnal nehtediyel evlana dâna Allah. Ve ma teufiqi'u'at sâmiyillâ billâh. Ve kad jâet rüsulü Rabbina bilhaq. Sallu ala rasuluna Muhammed. Allah'ım salli ala salli. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allah'ım salli ala, ala salli ala salli. Allah'ım salli ala salli ala salli ala salli. Sallu ala şefi'i Muhammed. Allah'ım salli ala Vaala Ali yusufun sallim. Aüze bila Allahı semiy al aleyhimi min al shaytani rojim. Rabb aüze bika min hazat al shaytani. Aüze bika Rabban yahturun. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Bakkur Rabb anzilni min Suduk Allahu Al Azim Allah Mefaala Bil Qur'an Al Azim. Fıbārık lana fīm Al Hamdulillāh Rabb Al Ālamin. Fasṭaqfiru Llāh Al Hāyi Al Quyūm. Hacsan tukum Bil Hāyi Al olan gecelerdendir. Yarınki günü de sizin işiniz var. Resmi tatil değildir. Bundan dolayı kısaca faziletli amellere teşvik edelim. Allah Teala Hazretleri amel etmeye muvaffak eylesin. Amin. Aşura gecemizi, günümüzü mübarek eylesin. Amin. Bütün sevdiklerimizle beraber Allah'ım sıhhatler, afiyetler, hayırlar, maddi manevi rızıklar ihsan eylesin. Amin. Amin. Allah'ım amin. ya Rabbel alemin. Şimdi bu mübarek gecenin e, ihyası müstahaptır dedim. Bu usta hadis şerifler var. Ebu Hureyre radıyallahu teala edilen hadis-i şerifte buyurdu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem ve mâ minahedin ehyâ leylete âşûrâ ve asbah-ı sâimen mâ tevele medrib bilmevd. Abdülkadir Geylan Hazretleri Günye'de rivat ediyor. Günye çok muteberdir. Günye-tüttalibîn. Ee, İmam Rapani Hazretleri de mektubatta ondan kaynak alır. Yani onu kaynak gösteriyor yani. Çok muhteber bir eserdir. Bu bize kafi midir? Kafi Buyuruyor ki hadis-i şerifte her kim Aşura gecesini ibadetle ihya ederse ve sabahına da oruç niyet ederek kalkarsa çıkarsa Öldüğü vakit nasıl öldüğünü bilmeden ölür. En korktuğumuz yer ölüm yani. Çok tehlikesi var. Hiç anlamadan ölür. Yani imanla ölür inşallah. Bundan dolayı e, bu geceyi sohbet meclisine geldiniz. İhyaya niyet ettik hep beraber. Ama tabii biraz da eve döndükten sonra biraz da bir namaz filip şey kılarız. Bazı burada çok, namaz tarifleri çok. Hepsini yaptığın zaman da tabii... Yani hepsini ben anlatmam zor oluyor. Bir tane seçelim. Yarıki günden de bir tane seçelim. En azından birer nafile namazla ihya edelim inşallah, değil mi? Barak geceleri faziletli amelleri. İhya en güzel yolu sohbete gelmektir, ilim meclisinde bulunmaktır. İnşallahü rahman. Perşembe yine sohbet olur inşallah. O bizim cuma geceleri ihyamızdır. Efendim, çarşamba zaten ı mektubat okunacak inşallah efendim o öbür derslere de başladık. Allah sana tahfi et versin. Ömrümüze bereket, vaktimize bereket versin de bayağı bir insanlara faydamız olsun. Maalesef fuzuli işlerle işte bizi de böyle meşgul ettiklerinden hem yoruyorlar hem hasta ediyorlar beynimizi. Bu kadar ümmeti meşgul ediyorlar. Allah işte ailesin. Yani bu konuları artık gündemimizden Allah çıkartsın Fazıl Kerem ile Huzur üzere efendimiz Hazretimizin yolunda hizmet edelim. Amin. Ali radıyallahu aleyhi ve rivayet ediliyor hadis-i şerifte. Bak diyor ki uydurdu diyor yani. Ya bu böyle iftira yapılır mı? Bak Abdülkadir Geylani, El-Gunye ikinci cildin 89. sayfası. Yani biz burada kitap veriyoruz. O mübarek zat, meşayihin şeyhi ya hem muhattis hem hanbeli fakih bütün zahiri ilimleri bitirmiş. Yani bu Abdülkadir Geylani hazretlerinin şeylerine uydurma demek Allah muhafaza çarpılmaktır yani meşayika hedef olmaktır yani meşayik adamı yani affetmez yani ona, çünkü ona uydurdu diyorsun yani nasıl uydurur yani ben kaynak veriyorum benim bir tane kaynaksız bir yazım yok bunu bana yani kimse yapmadı yani bu tefsire bu şeyi zararı Azerbayyndır veremedi ya Azerbayyndır veremedi bize bu zararı ya ya yani böyle bir şey olabilir mi nasıl bir diyelim? Şimdi bu hadis-i şerif çok duymuşsunuz. Menahiyel Leyletü Aşura. İhyaullah Teala maşa. Kim Aşura gecesini ibadetle ihya ederse Allah Teala onu dilediği kadar ihya eder. Şimdi tabii ihya kısaca Şaban-ı Şerif risalemde 4 5 6 sayfa var ihyanın çeşitleri de. Ee, ancak genel manada ne demektir? İbadetle geçirilirse ekseriyeti Zikirle geçiriliyor, namazla geçiriliyor, dualarla geçiriliyor. Buna ihya deniyor. Ama siz yatsıyı cemaatle kıldık şimdi. Sabah namazında bayağı geçe gitti. Ee, size uyar camiye gidene kadar önce Oradan da işe gidersiniz. Ondan sonra. Veyahut işiniz işinize yakın bir camiye de yetişebilirsiniz. Ee, sabah namazda mutlaka cemaatle kılın ki. Yani en kolay ihya budur, en kısası. Ama bunun içerisinde, e tabi, Birkaç sekat teheccüd namazı, gece namazı bir şeyler kılabilseniz çok eftal olur. Ama tabii işe gidenle e, gitmeyen bir olmaz. Hastayla sağlam bir olmaz. Herkesin gücü ayrıdır. Mevla ne gücü verdiğini biliyor kuluna. Mühim olan iyi niyettir. Efendim, insan iyi niyetli olduktan sonra Mevla bu ihya'yı sayar. E Allah Teala onu dilediği kadar ihya eder. Allah'ın dilemesi sonsuzdur. O zaman bu geceyi ibadetle geçirenin ihya olacağı, abad olacağı, her türlü muradına nail olacağı, her korktuğundan emin olacağı efendim anlaşılmış oluyor, aşikardır. Çünkü Allah Teala bunu bu işi sonsuz dilemesine havale ediyor. Yani sınır veremiyorsun. Şu kadar, şu şunu verir, bunu verir diye sınırlamamış. Dilediği kadar ihya eder. Böyle bir şey rivayet başka bir yerde görmedik, başka bir konuda. Bu ihya Maddi, manevi, her bakımdan canlı tut, canlandırmak demek, abat etmek Türkçe'de. Bu da Farsçadır da abat, neyse yani Türkçeleşmiş. Bu ihyayı da bu gece ihyaya bağlamış. Onun için, yani hakikaten insanların çoğu gafildir. Ee, hiç diyanet böyle bir gece var demez. Ee, hiçbir yerde bu gece ihya etmekle ilgili bir şey efendim, konuşulmaz. İnsanların çoğu da bu karı kaybeder, mahrum eder kendini biz onlardan olmayacağız inşallah. Yine bu Ra'dullah Teala rivayet-i Hadis-i Şerifte buyuruluyor. Men haye ile kim Aşura gecesini ibadetle ihya ederse fekenne mu'abbad Allah Teala bi misli ibadet ehli semavat. Bu kişi sanki Allah Teala'ya ibadet etmiş olur. Ne kadar Yedi kat göklerdeki bütün meleklerin ibadetine kadar bir misli ibadet yapmış. Yani bütün göklerdeki meleklerin ibadetine bilgisayar yazamaz ya. Onların ibadetleri hiç gafletsiz, huzur üzere yüzde yüz kabul, abdesti bozulmaz, uykusu gelmez, yemek yemez. Yani bütün ibadetlerini gökte bir karış yer yok meleksiz yani. Bir karış yer yok. Her yerde bir melek... Ya rükûdadır, ya kıyamdadır, ya secdededir yani. bulan hepsi kadar ibadet sana yazılacak. Böyle bir fazilete insan, efendim, rahmet etmez mi? Ettiniz elhamdülillah. da milleti nasıl uyaracağız yani? Üzülüyoruz. karlar kapışılıyor, gidiyor. Adam kaçırıyor. Ama bizimkiler de kalkıp, işte bu hadis, hadis kaynaklarında yok. Onun için bu gece yatalım aşağı. E sen zaten yatma yer arıyorsun, hadise ne lüzum var ki? Hiç hadise zayıf demeye deriz lüzum yok, git yat aşağı. Sen derdin keyif. İbadet yapmaya yer arayacak yerde, ibadet yapmama yer arıyor. E namaz kılmanın ne zararı var kimseye? Zikretsen ne zararı var? Kususuyla bu gecede katlama var. E sen diyorsun ki, efendim yok. E yok olduğuna dair delilin var mı? Yok. E benim var mı? Var. Yapmayalım. Milleti namazdan, ibadetten mahrum etmeyelim yani. O sifir ne dedi, bilmiyor musunuz ya? Regaib namazını kılacağını, haram işlesen daha iyi dedi ya. Vahdet gazetesinde yazdı bunu. Tarihi neydi bilmiyorum ya? Işte. 10 Eylül, geçen sene mi, bir birtaki sene mi? Geçen sene işte siz okudunuz yani, biz o vakit şaşırdım aldım, biz de gazetede o zaman yazı yazıyor. İnanamadım ya! Haram işleyenler diyor, regaib namazı kılanlardan eftal dedi. Allah Allah! Çok önemli bir şey yani. Şimdi demez mi ki bana hadis uydurmak caizdir diyor benim. için. tevbeye beni davet ediyor. Ya hadis uydurmak caiz olduğu diye bir şey dedim mi bense ya? Biz bütün kitaplardaki hadisleri kabul ediyoruz. Aptu Gazi Elhani, İsmail Hakkı Bursevi, bu kitaplar efendi Hazan efendi babamızın kitapları. Bunlarda asla uydurma olmaz yani. Biz bunları kabul ediyoruz. Burada uydurmak caiz diye bir şey. Benim her lafım kayıt altında ya. Böyle bir şey uydur bunu yazıya yazıyor adamcağız ya. Ne diyelim şimdi ya? Ya biz beddua edecek değiliz tabii ama dua deriz ama niye iftira diyorsun? Demeye getiriyor diyor bu şey. söz. Demeye getiriyor. Ya bir adam ya demiştir ya dememiştir. Şimdi bak demeye getiriyor diye bir şey akademisyenim diyorsun yani böyle bir şey olur mu ya? Bunu köydeki şey yapmaz adam, kahvedeki adam yapmaz. Demeye getiriliyor şey. Hadis uydurmak caiz olur mu arkadaşlar? Asla ve ama sen nasıl dersin ki buradaki ayıp namazını kılacağına haram işle ya. Bu nasıl bir şey ya, dondum kaldım da o zaman, şimdi de beni tevbeye davet ediyor. Bizim Abdülmetin Hoca da biz onunla ne zaman çatışsak ertesi gün gider bir ziyaret eder. Bir de resim çektirir, ortalığı atar. Herhalde dengelemeye çalışıyor, o da hepten raydan çıkmasın diye de. Metin Hoca iyi niyetlidir yani. <gülüyor> Ama millet de diyor ki, hocam ne oluyor? Diyorum, Metin Hoca iyi niyetlidir. Ama mübarek adam, her haftada resim çektirme öyle yok. Bir kere ben atışmadığım zaman da gitsen resim çektir ya. Hep ertesi gün olunca da denk mi geliyor, ne oluyor? <gülüyor> Allah Allah. Yani bakın kardeşlerim, bu işler olmaz. Bu meşayika çatıyor. Ulema evliyaya çatıyor. Bunlar bu irfan kafa, bu kafa. Bunlar, <gülüyor> bunlar uydurma diyorlar. Buna nasıl dersin? Uydurma ya. Biz millete iç kim için diyoruz? Kumar mı oynuyoruz? Gidiyoruz. Dört dekat namaz kıl kulübe Allah oku. Bunda ne var yani? Sen diyorsun ki haram işte bundan. Iyi. Ya bunu bir Müslüman yani demez ya. İlim ehlini bırak. Onun için burada iftira var. Bana iftira var. Ben böyle bir şey demedim. İtikadım bu değildir. Hadis uydurmak haramdır. Uydurma olduğunu bilerek nakletmek de haramdır. Bak nakletmek de haramdır. Ama nasıl Abdülkadir Yelani'ye ben uydurma derim ya? Hatte sene alecikle diyor. Bana şu rivayet etti, ona şu etti. Bütün meşayihinin adını veriyor. Sen bunu kitapta bir kitapta bulmadın diye yok mu demektir? Senin görmediğin şeyler yok mu oluyor? Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem 1 milyon hadis-i şerifi var. Ahmed bin Anbel 1 milyon hadis ezberebiliyordu. 1 milyon hadis ezberebiliyor. Şu anda kitapları toplasan 200 bin çıkmıyor. Bunun nerede çoğu yazmalarda kayboldu, orada kayboldu, burada kaybol. O süre evliyaullah Rasulullah Efendimiz'e uyanıkken görüşür. Teka zaten o İmam Suyut'i kabul ediyor, İmam Zebid'i kabul ediyor, bütün muhattis bunlar diyor ki uyanık kabul ediyor, uyanık görüşür. Bu Abdülkadir Geylend'e bahsediyor, bu Cübbeli bahsetmiyoruz ki kardeşim yani sen çok edepli olmak lazım. Yani Efendim Hazretleri böyle bir şey duyduğu vakit adam bunu reddediyor, adamı bir daha görüşmeyi keserdi ya. Görüşmeyi keserdi, bu adam bu hadisi reddetti, görüşmeyi keser. Geçen söyledimse, size. Abdullah Habeşi bir daha görüşmeyelim bu adamla dedi ya, zayıf demiş hadise dedi. Bir de uydurma deseydi adamı kovar ya, adamı kovar ya. Biz böyle gördük yani. Aman muhafaza edelim bu efendim seni yol. Aman. Yani yoksa öyle sarık de adamı kurtarmaz. Evvela itikat. İtikadını düzelteceksin. Bak şimdi mesela biz burada namazlar edeceğiz O namazlarda altında ne diyor? Mavlu aynen Hazretleri. Mavlu aynen evliya ulan reislerinden Kadir ve Şahin'dadır yüz küsür sene evvel vefat etmiş? Moritanya'yı kurtaran zat. Büyük velidir yani. Eserleri İmam Eczhuri'den naklediyor. Diyor ki, aşure günü çoluk çocuğa bolluk yapma meselesi. Yani herkes parası nispetinde. Ee, biraz para verirse hanımına, çocuklarına bir hediye verirsin. Yarın yani. Efendim, biraz da... E, bolluk yaparsan eve malzeme alırsın, bir şeyler alırsın. Hani taneli malzemeler iyidir yani nohut gibi şey gibi falan. işte ondan Aşura yapılıyor veya yapılmasa da çorba yapılır, bir şey yapılır. Hani akşam iftarlığa da biraz fakirler olsa mahallede verilse böyle bir. Çok faziletli şeyler bunlar. Ne var yani adam yediriyorsun, ikram yapıyorsun falan. Mevsali ehli yılma Aşura veşallah aleyh sayrosuneti. Her kim Aşura gece gününde e, Ailesine, çoluk çocuğuna bolluk genişlik yaparsa Allah Teala senesinin sahir günlerinde hep ona genişlik yapar. Tenceresi kaynar, işte şeyi, ne diyorsunuz ona? Erzak koyulan yere kiler diyorsunuz. Şimdi buzdolabı oldu tabii de. E yani kileri olan da var. Burası yani erzaktan boş kalmaz. E, Süfyan Hazretleri ve sahir meşayih diyorlar ki ve 50 senedir bunu denedik. Hak bulduk. 50 senedir aşure günü bolluk yaptık. Hiç darlık görmedik. Yani biz de senelerdir işte okuyoruz diye yapmaya çalışıyoruz. Ben kendim eş eşya alamıyorum çıkıp da erzak sana. Para verirsin yani. Onlar da aldırırlar veya bir adamın aldırırsın. İşte efendim erzak alır. Almazsa da bir haçlık işte vermiş olursun. Şimdi diyor bazı alimler demişler ki bu hadis Efendim e, sahih değildir Sahih değilse ne demek oluyor Zayıf oluyor Yani zayıf olursa ne oluyor amel edilir mi Edilir Bütün muhaddisler ittifak etmiştir Faziletli amellerde zayıf hadis amel edilir İtikatta Hüccet olmaz Fıkıhta hüccet olmaz Ama faziletli amellerde kesin mutever Bunu İmam Nevevi açıkça söylüyor Bütün alimler söylüyor Şimdi e, Diyor ki Güvenilir bir alimden bir rivayet. Bunu Mevlana Hazretleri söylüyor. Yahut Allahu Teala'nın herhangi bir amele hayır ve sevap vereceğine dair zayıf bir hadis. Bak uydurma demiyoruz bak. Zayıf bir hadis ulaşmışsa o kişinin o rivayetle gereği gibi amel etmesi uygun düşer. Tarif nasıl şu kadar akılacak? 15 ihlas falan filan. Uygun düşer. Zira Allahu Teala'nın kullarına karşı ihsan ve lütufları niyetlerindeki samimiyetle nispetinde olacak. Niyetül mü'min gayrun min ameli. Mü'minin niyeti, amelinden hayırlıdır. Şimdi yine hadis-i şerifte ne diyor? "Men بَعْلَغَوْ عَنِ اللّٰهِ فَضِيلَتُونَ فَعَمِلَ Bir faziletli rivayet sana ulaştı. Sen de bunu amel ettin. Hakikatte bu rivayet mesela sahih değil veyahut da varit olmamış. Ama sana böyle ulaştı. Sen de üstü zannettin, amel ettin. Bu hadis sahittir, bu şimdi okuduğum sahittir. Bu hadiste diyor ki, Ne ha bu adam iyi niyetle bu namazı kılarsa o duyduğu faziletin hepsine nail olur. Hakikatte bu böyle değilse bile. Çünkü Hüseyin Avni Hoca usul hadisçidir. Yani güzelce anlatıyor. Diyor ki, senin sahih dediğin hadiste dahi sahihtir şartlara göre haddi zatında olmayabilir. Zayıf gördüğün hadis çünkü neden Rasulullah Efendimiz'e kendi duymadın ki zayıf gördüğün hadis şu andaki verilere göre zayıftır ama haddi zatında sahih Olabilir. Bu neye benzer? Müçtehitlerin fetvalarında, İmam-ı Azam'ın, i̇mam Şafii'nin, öyle mi? Ne diyeceksin? Benim mezhebimde görüş sahiptir. Ama sahi olmama ihtimali taşır. Çünkü belki orada İmam-ı ki haklıdır. Ama senin amelin neye göredir? Müçtehitinden sana ulaşan rivata göredir. Sen bunu amel ettikten sonra onun deliline, bunun deliline karıştırmakla mükellef değilsin. Aynı buna benzer. Şimdi Maulânen Hazretleri Natül Bidayat'ın 167. sayfasında bu zat yüzlerce eser yazmış yani Allame-i Cihan'dır. O halde kul diyor Rabbinden kendisine ulaşan nakillerin muktezasıyla amel ederken Allahu Teala'nın fazl-ı keremine ve ihsanına itimat etmelidir. Şimdi nakil bize ulaştı mı? Ben uydurdum mu? Haşa! Nakil nereden geldi? Abdülkadir gelen, Hunye'den i̇mam Rabbani'nin baktığı kitap yani. Bütün alimler Hunye'den kaynak veriyor. Mektubatta kaynak. Hem de itikatta bile kaynak veriyor onu yani. Sapık fırkaları falan anlatırken Hunye'den anlatıyor. E şimdi böyle bir eserde bir rivayet gördük mü? Biz bu rivayet, Efendi Hazretleri'nin öyle bir itikadı vardı ki, Safer ayı namazı hakkında falan şey. Sami Efendi bunu kitabında almış. O zaman başka kaynaklarımız yoktu. Bir kaynak gördük. Sami Efendi Hazretleri'nin ve velezkâr, dua ve zikirler Dedik. Sam efendi yazdıysa on tamam tamam çabuk amel edilsin hiç yani şimdi bak ya bunun kaynağı nerede Sam efendi nereden almış sorar mı ya Ali Adem Efendi Hazretleri'nin işte sevdiği bize sevdirildi buyurduğu büyük bir şey o da yani o kitabını almış tamam biz böyle gördük yani şimdi bu usulümüzü bozdurmaya çalışıyorlar izin vermeyeceğiz inşallah, i̇nşallah. çünkü evliya Allah'ın nakletmiş bunlar kaynaksız iş yapmaz Eskiden bazı kaynak yazmıyorlar yani, çünkü kendi kaynak güvenilir insan yani, yalan uydurmaz Onun için diyor ki, bu hadis-i iyi düşünenler hadis alimlerinden bazıları diyor, ee, buyurmuşlar ki nakledilen hayırlı amellerin doğru olup olmadığını araştırmadan E sen şimdi araştırmacı mısın? Değilsin Cehtadilci misin? Değilsin Muhaddis misin? Değilsin Usulî misin? Değilsin Araştırmanda gerekmiyor. Araştırmadan, namaz, ibadet, oruç, tutarsan, nafile, nafile bir şey. Bununla amel etmek caizdir. Caizdir hükmüne alimler varmışlardır. Fezlekesi bu yani. E şimdi sen ne diyorsun? Haram işle de bu namazları kılma. Niye? Sahih kaynakta yok. Ya sahih kaynakta olması şart değil ki. Zayıf kaynakta da olsa faziletli amel olduğu ittifakla caizdir. Yani çok tehlikeye düşüyor yani. Haramı namazdan üstün görme. <gülüyor> Hazreti Ali Efendimiz baktı ki adam camiye girdi. Kerahat vaktinde namaza duracaktı. Dur kılma falan diye Kerahat yahu kerahat bak. Hemen dedi bu ayet hatırıma geldi. Namaz kılmayı nehyeden Ebu Ceyli gördün mü diye. Cık. Dedi şimdi bir şey demeyeyim dedi yani. Bu çok meşhur bir hadisedir kitaplarda geçiyor. Çünkü namaza kılma diyemedi yani. Ki kerahat vaktiydi yani. Anladınız mı? Onun için bu namazlar şimdi bu gece yarınki günün namazı var öyle mi? Bunlar kalınır. Şimdi kadın hocalardan bir tane, bir tane mi, iki tane mi, beş tane mi çıkıyor böyle bizim aklı evvel diyeceğim de kadın oğlu için üla diyeyim yani aklı üvla varmış. Diyormuş ki ya biz efendiden bir berat namazı gördük. Nerede gördün ya? Camiye mi giriyordun berat gecesi? Camide erkek var, kadın yok da neyse gördük diyormuş. İşte işte cübbeli bütün bulduğunu dolduruyor. E, bu namazları yav sen efendi Haznenim ben tesbih namazı kıldığını görmedim. Yani ben şahit olmadım yani ben bu kadar da yanında durdum yani. E, fakat şimdi tesbih namazı kılmadım efendim. Ya sen görmedin diye efendi baba cemaatle kılardı yani tekke'de. Şimdi tesbih namazının nafile namazlardan en sahihi tesbih namazıdır. Ondan daha sahihi yok. O sünnet-i namazın sünnetlerini söylemiyor. Namaz sünnetlerinden hariç Nafile yani, işrak, uçak, evvâb-i mesai. En sahih rivayet tes nedir? Tesbih namazıdır. Çünkü Tirmizi'yi geçer ve sahil karnaklarda gider. Ama muaddislerden bazısı ona da itiraz etmiştir. Bazı muaddisler. Bizi bağlar mı? Bağlamaz. Çünkü Tirmizi'yi de geçtikten sonra, Ahmet İbni Hanbel'de geçtikten sonra yani hepsinin kabul etmesi gerekiyor mu? Gerekmiyor. Bir rivayet bile olsa, öyle mi? Bunda da bir sevap vaat edilmiş olsa, biz onunla amel edebilir miyiz? ederiz çünkü muhaddislerin kendi göre usul caht tadilde takip ettiği yöntemler vardır. Onlar bir istilahdır, deyimdir, terimdir yani kendi aralarında. Anladın? Mı? Çünkü onlar bazen mevzudur derler. Mevzudur derken senetteki isimlerden dolayı. Mesela bakıyorsun aynı hadis hakkında altı rivayet almış. Mevzu ne diyelim tesbih namazı. Ya şimdi bakıyor orada diyor ki bu uydurmadır diyor şimdi üste. Muhaddis demiş bunu. Tamam doğru diyor. Niçin doğru diyor? Bu senette gelen yani râvi isimlerinde şu adamda sıkıntı var veya bu adam bu adamın hayatına ulaşmamış. Nasıl bundan rivâti ediyor? Kesiklik var. Buna mevzu diyor. Sen şimdi böyle biraz hadis okursan bu irfan gibi kalkıp da o rivatı görüp de ne diyeceksin? Uydurma diyeceksin. Halbuki altta beş altı on beş mesela beyhakî kitâbût davâtta davâtül kebirinde taberânî kitâbût duâda ben sabahlara da kitap okuyorum ya sen nasıl konuşuyorsun? Şimdi burada bakıyorum, ya diyorum, aynı rivayeti niye almış on kere ya, diyorum. Halbuki o da bu senette kopukluk var. Bu senetteki şu adamda güvenilirlik yok. Gidiyor, geliyor, geliyor. Şimdi bizi ne alakadar eder bu ya? Sonunda bir rivayet geliyor. Ricalû kullûm sikatûn Bütün ricali güvenilirdir, bu sahiptir diyor veya hasendir diyor. Ama bizi alakadar eden konu ne? Bu namaz var mı yok mu? Var. Orada altı tane daha rivayet var. Bu kanallar diyor, şey, bu bir, seni beni alakadar eden bir şey değil, namazın aslı var, senedi var, mevzu diyorsa da, o senede mevzu diyor yani, isnattaki adamlara. Bu, bunu bundan duyamamıştır diyor yani, bunu duyma ihtimali yok, onun ölümü, onun ölümü, doğumu, bakıyor, e bu nasıl olur diyor, kendi, ne diyorsunuz onu, bir kritik yapıyor, bir tahkik diyelim, tahkik yapıyor. Bu muhattisin işidir, onlar kıymetli adamlar, iş yapmışlar. Ama bize gelen noktada ne var? Bu hadis, ses ve da var mı? Var. E sen şimdi öbür şeylerine ne karıştırıyorsun milletin kafasını? Burada sahih olan yolu tarih ile gelmiş zaten onu oku ya. İşte bu. Onun için, sizi uyarıyorum yani. Hiç sen araştırmakla mükellef değilsin. İmam Rabbani bir şey buyurdu. Kaynağı ne? Bana ne İmam Rabbani'ye kaynak mı sorulur? Kendi kaynak. Öyle mi? Abdülkadir kaynak mı sorulur? İmam-ı Gazali'ye kaynak mı sorulun? Muhaddistir. Ama ne dedi Sifil? Gazali hadiste zayıftır. Ya Gazali hadiste zayıfsa sen hepten ezafsın yani. Gazali hadiste zayıfsa sen nasıl yani Gazali'yi geçeceksin? O zaman düşe düşe geri geri düşüp gittiniz yani. Yine Gazali senden bin kat hadiste üstündür yani. Bu laflar ayıptır. Gazali hadiste zayıftır lafları falan bize yakışmaz yani. Efendi Hazretleri'nin çok rahatsız olduğu laflar. Böyle. Hadise tağan, şuna tağan, buna rivayete. Allah Allah Allah. Yani onun için biz Efendi Hazretleri'ne bağlıyız. Onun itikadını korumak durumundayız. Şimdi bu hanım kardeş demiş ki, biz başka namaz görmedik. Ya Efendi Hazretleri tesbih namazı kılmadığını mı düşünüyorsunuz hayatında acaba? Senin görmen gerekmiyor ki efendim zaten Nakşi'yi yani her şeyi gizli yapan insan Sesli şemaattak yapmadı ki Ama kendi illaki kıldı Te Kendi evinde kılıyor, camide kılıyor, şey kılıyor Yani sen tesbih namazı kılıyoruz arkadaşlar Demez ki efendi böyle bir şey ya yani. Görmedin diye için tesbih namazı yok mu? Görmedim denir mi ya? Sen görmedin din mi sabit olacak bu kadar ihvanla sen konuşuyorsun ya Sohbet yapıyorsunuz ya Yapmayın bunu Efendim e, bu, Bana anlatmıştı işte bir kere Dedi, efendi babaya sordum, dört mezheb üçünün efendi hazretlerimize. Dedim ki efendi baba, bu tefsirlerde, kitaplarda farklı farklı namazlar görüyorum. Yani, şu, benim işte anlattıklarımı, o da görmemiş mi canım hepsini görmüş. Şu gece şu var, şu gün bu var, falan falan. Bunları kılabilir miyiz yani, amel edelim mi dedim. Efendi baba da bana buyurdu ki, bizim mezhebe uyanları, uyanlarla amel et. Bizim mezhebe, yani hanefi mezhebine, uyanlarla Amel bak kayde bu, kayde sana efendi babadan efendi bir kayde ver. Şimdi bizim mezhebe uyanlar lan amel et, gelelim Şimdi bizim tarif ettiğimiz hadis-i şeriflerde geçen yani ben ne tarif edeceğim, yemek tarifi mi yapacağım arkadaş Hadis-i şerifte geçen namazda diyor ki sana 50 kere ihlas diyor Hanefi fıkhında bu 50 kere peş peşe bir namazda ihlas okumak caiz midir değil midir? Şimdi Dört mezhebi konuşmuyoruz. Çünkü efendi baba bizi bağlamış. Demiş ki bizim mezhebe uyanları al evladım. Peki bizim mezhebe uyuyor mu uymuyor mu konusuna gelince. Şimdi elli ihlas. Var mı bir görüşünüz? Yani peş peşe elli ihlas bir rekatta okumak. Caiz midir? Caiz olması mühim değil. Kerahat var mı yok mu bile? de. Çünkü caiz olur ama mekruh olur. Caizden öte mekruh, kerahatsiz caiz midir? Hanefi mezhebini konuşuyoruz. Ben bu hususta yani fıkıh kitaplarında İbnü'nüceym el bahru Raik Hanefi fıkında el bahru Raik isimli çok muteber bir eser. Hanefinin en baş eserlerindendir bahru Raik. Eee Fatih Hoca'yla da işaret ettim. İşte o eserlerde de efendim zikrediliyor ki bir ayeti namazda tekrar etmek, bir sureyi farz da olursa mekruhtur. Farzda namazı bozmaz. Farzda olursa mekruhtur nafilelerde olursa hiç kerahat yoktur anladınız mı işi? çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi bir gece sabaha kadar intu azzibun ibaduk o duaların Kur'an dualarını baskıya veriyoruz yarın inşallah yani onda bu ayet dua olarak var İsa selam'ın duasıdır ama Efendimiz sallallahu aleyhi sabaha kadar bu ayetle teheccüd kıldı rükuda da bunu okuyordu secdede de bunu okuyordu sahabe de şaştı, ağlıyordu ağlıyordu Ümmeti için orada hadisin kaynakları var. Sahite geçiyor yani. Bukhari Müslüm gibi sahihte geçiyor. Sabaha kadar bir ayet tekrarlanıyor. Zaten burada kaynağı da var bu işin. Ama biz yine fıkha bakacağız. Çünkü hadislerde belki Şafii'nin delili olur, Maliki'nin delili olur. Biz ona bakamayız. Fıkha bakacağız. Fıkıhta ne diyor? Keraat var mı bu işte? Yok. Peki. Şimdi hani diyoruz ki, bir adam lilâfi okursa bir tek sure atlayıp da peşine ikinci rekatta inna atta kursa uygun mudur? He? Değildir, mekruhtur. Bu farzlarla alakalı. Ama mesela Hanbeli'de öyle değil, Kabe'nin imamına bakıyorsun, bir sure atlıyor, tak altına gidiyor. Çünkü o onlarda mekruh değil, bizde mekruhtur. Ama nerede? Farzlarda, nafilelerde, bunda da kerahat yoktur. Bunu da ilk söylemiş oluyorum. Ondan sonra yine mesela Ters okumak. Mesela Recep'in 30 zekatı var ya, münafıklar bu namazı kılamaz. Acayip de bir hadis-i şerif yani. Abdülkadir Geylan orada acayip rivatini yapmış yani. Şimdi bu hadis-i şerifi de 10-10-10 işte kılıyoruz ya, başı ortası sonu. böyle bakıyorsun, sonunu kaçırttık yani. Bu sene ben öyle bir şey mi oldu, ne oldu? Onun, on, ikisini kıldık da son 30'da telaş mı oldu başımıza bir şey mi yok geldi, neyse. Unutuluyor bir de şimdi, aynı gece değil bir ayı kaplıyor bu, çok acayip bir namaz bu <gülüyor> nafıklar kılınca sonda son güne mi kaldım, ne ettim, kaza mı ettim, bir şey ettim nafilelerde de kaza var yani yerini doldurabilirsin farz değil ama yerini doldurabilirsin efendiden yeni dolduralım derdi şimdi bu namazda ne var? önce kulüvallah okunuyor farkı, hatırlıyorsunuz sonra ne okunuyor? kafirun okunuyor şimdi bu namaz hani efendi baba ne buyurmuş? Bizim mezhebe uyanlara ameliyat evladı. Şimdi burada ihlas önce kafirin sonra. Buna ne deniyor fıkıhta? Maküs. Geriden doğru gel, geri, Tersten okuma deniyor. Bunda kerahat var mı? Var. Farzlarda. Çünkü bütün fıkıhlar diyor ki nafilelerde genişlik vardır. Bundan dolayıdır ki bu bizim rivat ettiğimiz namazların hiçbirinde Hanefi mezhebine göre bir kerahat Yok çünkü sade hadis yetmiyor. Bir de fıkıhta fıkıhçılar o, o hadise almış mı almamış mı? Ya yani çünkü belki onu başka mezhep almış, bizim mezhep almamış. Biz bunu da Ali Adel Efendi babamızın usulüyle, biz bunları Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimizden öğrenerek, Efendi babamızın verdiği üslup ile usul üzere sizlere anlatıyoruz. Şimdi bir kadın çıkıp da, yani... Biz efendiden bir namaz görmedik böyle namazlar demesi asla ilmi bir e, değeri sabit olan bir söz değildir. Yanlış bir konuşmadır. Efendi Hazretleri nafilelere bayılırdı, bayılırdı. İstediğin kadar nafile söyle ona yani. Yapalım ama onu da yapalım, onu da yapalım. Efendi Hazreti, amele çok düşkün bir insan. Onun için e, bu namazlardan vakti olan, farz dedik mi? Vacip dedik mi? Hadis-i Şerif'te varsa sünnet olur öyle mi? Sünnet olur. Ama müekket dedik mi? Demedik. Çünkü terk edene sitem olmaz yani. Terk edene sitem olmaz. Ama kılana fazilet gelir mi? Gelir. Hadisin kaynağını araştırmak zorunda mı? Değil. Yeter ki muteber bir alimin eserinde zikredilmesi kafidir. Kafanız yerleşti mi? He? Ya karışmadı ki. Karışan var demek ki. De. Ben de burada boşuna... Konuşmuyorum. Seni, sen eski adamsın. Yeni gelenler oluyor. Ama yeniden kayda girelim. bu Bunu beyan edelim. Şimdi biz aşura gecesi İbadetle ihya diyoruz. Edeceğiz inşallah. Var mı bunda bir sorun? Ee, şimdi gidip zina mı yapalım yani? Adam diyor ki taram işte diyor ya. Ne aşuresi diyor ya. Şimdi böyle bir mantık olabilir mi ya? Böyle bir mantık olabilir mi yani? Böyle bir akademisyenlik olabilir mi yani? Ben böyle bir şey görmedim. Gördüm de Yaşar Nuri'ye böyle bir şey demedi ya. Adam böyle de telefon etmiş bizim Mahmut Hoca'ya. Ya demiş bu Yaşar nu Hoca demiş, bilmiyor mu Yaşar öldüğünü ya demiş. Bu da biliyor demiş, ulan adam bir rahmet okur demiş. İki de bir anlatıyor, bir rahmetli demiyor demiş ya. E dedim rahmetlik işler yapmadı ki ben rahmet oldum <gülüyor> ya. Ben biliyorum öldüm. Amma velaki. E şimdi ayeti hadisi bozan insanlar nasıl rahmet okuyacağız yani? Şimdi biz burada ehl Sünnet dediğimiz adamlar bir cephe açıyor ki görüyorsunuz yani bütün meşayihın Osmanlı ecdadımızın atalarımızın tümünün Hanefi fukahasının Hanefi fukahasının efendim yolunu e, bozacak bir şeye giriliyor. Zaten burada Şafi'lerle Hanefi'ler arasında da eski bir mevzular çıkıyor. Mesela e, Şafi'lerden bazısı e, yani geneli. Hanefi mezhebinin müçtehitlerine ne diyorlar? Deyin bakın, Kendilerine ashab hadis, hadisçiler diyorlar. Hanefi'ye gelince ashab-ı rey diyorlar. Bütün kitaplarda bu vardır. Ashab-ı rey ne demek? Kıyası önde tutan. Halbuki İmam-ı Azam hiç kıyası önde tutmazdı. Ama maalesef, yani burada bunlar aynı zamanda ne yapmış oluyorlar? Hanefi ekolümüzü de çökertmiş oluyorlar. Çünkü Hanefi ekolümüzde, Kaynaklarımız belli, fıkıhlarımız belli, değil mi? Bunlarda hadis-i şerifler var mı? Mevcut. Kaynaklarında bir sıhhat arar mıyız? Aramayız. Niye aramayız? Hidaye'de varsa, el-ihtiyarda varsa, mülteka'da çok kaynak olmaz, hadis olmaz. Sade Hadi metindir o da. Bütün fıkıhlarımızda Bahru'l-İrade ve Kadir bunlar bizim ana kaynaklarımızdır. Mebsut. Bunlarda geçen hadislerin hepsi muteberdir. Öyle mi? Çünkü bizim fıkıh kaynaklarımız onlar kaynaklarını bulmuştur, ulaşmıştır. Ama bunlar ashab Hadis diye geçinip de ne yaparlar? Hanefilere bunlar kıyasçı, reyci yani görüşüne danışıyor. Halbuki burada İmam-ı Azam ve ekibine ne vardır? İftira vardır. Çünkü İmam-ı Efendimiz'in e, kendisi buyurur ki ben sahih bir hadis bulduğum zaman asla görüşümle amel etmem. Hadisle amel ederim. Olmadı, yine görüşümle amel etmem. Zayıfsa da, rivayet zayıf da olsa Tercih ederim. Çünkü benim görüşüme ne gerek var? Zayıf da olsa burada bir rivayet var. Hadis hakkında böyle söyler. Ondan sonra der ki, ki İmam Şafii kurban olayım ona, daha i̇mam Azam öldüğünde doğmuştur yani. Onun için hepimiz fıkıhta İmam-ı Azam'ın ailesiyiz. Hep ondan öğrendik diyor. El halgu kullum iyalü fil fıkhli bir hanife. Ama işte kraldan beter. Kralcılar meselesi. İmam Şafii'nin edebinden İmam-ı Azam'ın kabrine gidip ''Ne zaman dua ettim, onun hürmetine Allah'tan istedim, işim görüldü.'' diyor İmam Şafii. Ve sabah namazında onun mezhebinde kunut vardır, vitir gibi. Şafii de kunutu terk ederdi. Derlerdi, ''Ya İmam senin mezhebinde bu gerekli falan, bu kabrin sahibi var, bunun mezhebinde yok, onun huzurundayız, edepli olmak lazım.'' İmam Şafii, böyle İmam Şafii oluyor kardeşim. Kabrine hürmeten. Yani kunutu terk ediyor, kendi görüşünü amel etmiyor orada İmam-ı kabrindeyim diye. Bunlar böyle insanlar. Ama kraldan bete, kralcılar çıkıyor sonra İmam-ı Azam hadis bilmez. Mesela Hayrettin Karaman'ın sözü, hocası yazdı ya e, Ahmet Davudoğlu hoca bende, rahmetli olan yani e, hadisçi sahih müslüm-i din tahripçilerine Hayrettin Karaman'ın şu ne yazıyor? Ya İmam-ı Azam'da 18 hadis biliyor. Adam da gençliğinde ilahiyatta talebe Karaman, İmam-ı Azam ne biliyor? Hadis bilmiyor ki de. 18 sekiz hadis bülü Benzetiyorsunuz değil mi bugünkülere çok İşte bak bu kafa bu oraya gidecek Muhafazam on sekiz hadis bülü mü ya? Müsted yazmış kaç üç tane hadis var sıfır müstedinde ya Yani Hadis sahih diyor Ben ondan başka amel etmem Zayıfsa bile rivayet geldiyse Onunla amel ederiz Hadis yok Bir mesele çıktı fıkıh. Hadis hiç yok Yani ulaşmadı Hadis yoksa Kimin sözlerine bakarım diyor Sahabenin sözlerine bakarım Sahabenin sözlerinde O konuda tek bir görüş varsa İbni Mesud'dan bir görüş gelmiş Başka da hiçbirisi o konuda konuşmamış O zaman mecburum İbni Mesud'un sözünü alırım Çünkü ne yok? Tercihe mahal yok, tek söz var Ama diyor o konuda İbn Abbas bir şey demiş İbni Mesud bir şey demiş Anladın mı? Diğer sahabe, Muazim-i Cebel hep bunlar fıkıhçı Onlar bir şey demişse O zaman tercih yaparım yani sahabenin sözünden çıkmam ama tercih yaparım. Çünkü İmam-ı Azam o tercih yapabilir. Senin benim gibi hesa o hesabı tercih ben tercih hesabı değilim. Şimdi tercih yaparım. Bir, bir tane ise ona uyarım. Sahabe sözü diye. Çünkü Resulullah Efendimiz'i görmüştür sallallahu aleyhi ve sellem. Mutlaka bir bildiği vardır. Boşuna söylemez. onla amel ederim. Eğer ki birkaç tane görüş çıkarsa arada tercih yaparım. Peki sahabeden hiçbir görüş gelmedi. Hadiste de yok. Sahabe'den bir görüş yok ve İmam-ı Azam tabiinden zaten 7-8 tane sahabe görmüş çocukken Hal böyle olunca Müştehitlerde tek o var yani Tabi'in olma şerefine ermiş Sahabe görmüş O zaman kime döndü bu iş Tabi'ine döndü Tabi'in ne demiş Tabi'in ne demiş De İbrahim'i ne demiş Süfyan Sevri'i ne demiş Süfyan bin Uye'yine ne demiş Bunlar hiçbir sahabe değil Ha yani tabi'inin sözlerine Gel kalırsa iş ben de görüşümü devreye sokarım, çünkü ben de tabiindenim, o da e, alim, ben de alimim demiş. Ama hadis beni bağlar demiş, zayıf da olsa demiş. Efendim yani, çünkü bir rivayet geliyor, ben onu değerlendiririm. Olmadı, sahabenin sözü de beni bağlar demiş, çünkü ben sahabe değilim. Sahabeden sonraya iş dönürse, ondan sonraki tabakadanım demiş, anladınız mı? E adam, i̇mam Azam hadis bilmez, i̇mam Azam. Hanefi fıkının hadisleri zayıf. Nerede uyduruyorlar bunları ya? Allah Allah. Ya bu iş var ya, bu bir proje ya. Bu bir proje. Yani, ne diyorsunuz onu, klasik mi diyorlar şimdi? Yani, ecdadımızın bize emanet bıraktığı, şu, Efendi Hazretimizin beyan ettiği yani, akaid, tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf, hep saydığı usulü, Bozma çabaları başladı. Allah fırsat vermeye. Biz amelimize devam edeceğiz. Şimdi yarın Aşura günü. Yani Muharrem Şerif'in 10. günü. Evet. İbni Abbas'tan radıyallahu teala nüma ediyor. Bu İbn Abbas'tan rivat mesela. Bu işin nereden geliyor? Kaynak. Ebu'l-Leşsemerkande Hazretleri'nin tenbihül gafilin gafilleri uyandırma ismine resseri var. Sayfa 331, 332. sayfada bak hadisi yazmışım kaynağını vermişim. Uydurdum mu ben? Tembi bu Lez Semerkandi kim o ya? E bu Lez Semerkandi 1100 sene evvel. 1100 sene evvel. Semerkant'te Hanefi mezhebinin müçtehitlerinden. Yani imamı Ebu Yusuf gibi değil. Mezhep içi müçtehit. O çok var. Mezhep içi müçtehit. Bu muvarekzatın nice eserleri var. Fıkıhları var tefsiri var, Bahrul Ulûm, ilimlerin deryası bizde de var, Mat basılmış Elemde en azından ulaşmış bize. Yani böyle muazzam bir alim. Şimdi bu bir şeye hadis dedi mi? Efendi diyor ki İsmet Baba hadis dediyse hadis de evladım. Yani İsmet Baba'ya itikat aynıdır. E o zaman İsmet Baba 200 senelik, Kaddesallâhu aleyhi ve sellâhu, kaynağı bulunmuyor. Sen kaynak arama, İsmet Baba kaynak, ne karıştırıyorsun der. Anladın mı? Çünkü onun kaynağı mutlaka var. Mesela kalbün mümini Beytullah. Müminin kalbi Allah'ın evidir. Risale-i Kusya'da bunu yazıyor. E, kaynaklara bakıyorsun böyle bir hadis yok. Ama İmam Zebidi büyük muhaddis. Ben muhaddis ona derim ki işi çöze. Yoksa ben muhaddis ona demem ki her tarafı karıştıra. Şimdi sen Murtaza Zebidi ne demiş? Bu hadisi bu lafızda bulamazsınız. Ama buna delalet eden hadis var manası sahittir. Kurtarıyorum. Nedir? E çünkü taberani'de bir hadis var. İnne lla evani fi Allah'ın dünyasında Allah'ın kapları var. Kap. Bu bu kalpler elav el kalplerdir. Yani insanların kalpleri Allah'ın kaplarıdır diyor. Hadis bu taberani'de var. Bunun kaynaklı. E ve habbu Allah'ın en sevdiği kapları kalplerin içerisinde en yumuşak, en merhametli olanlar. Bu demektir. Kalp Allah'ın kabı. Allah'ın evi tecelligâh. Mana buna uygun düşüyor, sahih diyor. Anladın mı? Bulamadım diyemen İsmet babaya itiraz etme. Bu da böyledir. Yani Semerkand'de hazretleri büyük yani Hattesan alı ya 4-5 raviyle Resulullah'a ulaşıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben şundan duydum, o şundan duydu. Rivayet senedini sayıyor yani. Ne dedim sana efendim Sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki 300'üncü sene. Üç dört isim bazı dört beş Bazı daha az uzun yaşayan ravi olursa Bazı kere birkaç kişi birden Şey oluyor yüz otuz yaşında Ölürse o zaman yani daha kısalıyor Senet ne oluyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat duyandan Üç aracıyla duymuş yani Sen bu ne demek yani Buna nasıl konuşursun Dili uzun olanlar tehlikelidir Neyse sivil demiş kişili söz verdim demiş Bu adam benim hakkımda özel bir Program da yapsa asla cevap vermeyeceğim. Ba cevap verdikçe batıyor. Verdikçe batıyor. Söz ver. Bakalım sözünde durabilecek. Kışkırtmayalım. He? Kışkırtmayalım. Biz de onu kışkırtmayalım değil mi şimdi? Kışkırtmayalım ya. Kışkırtmayalım. Biz de susalım o da sus. He? Benim hakkımda konuşmama söz vermiş. Allah Allah. Bakalım tutabilecek mi yani. <gülüyor> ben söz vermiyorum. Ben bağlamam kendimi. Kimseye öyle ipiyle şeyle bağlanma. Yani, ben çünkü niye bağlanayım yani, sen şimdi Allah'a muhafaza bir şey yazın. Bu kadar eli bidat var, onlara yazmıyor. Evet, he? Şu Mehmet Emin Yıldırım mı ne? Onun bazı, he? Mehmet Emin Yıldırım. Şu onun hakkında da açıklama hazırladım. Birkaç kitabını görmeden ben şey yapamadım, İslamoğlu'nu yedi ay ben açıklayamadım. Kitabını görmedim, delilim yok dedim yani. Yedi ay, sohbet o tarafta oluyordu. Yani mecbur oldum millet gidiyor tefsir dersine diye. Ne bu dedim ya acaba? Baktım çıktı meydana. E şimdi ben de kitaplarına bakacağız. Onun aklına da bir şey anlatacaktım. Bugün vakit yok. Anladın mı? Yani şimdi bu adama bir et yap. Yanında gezdiler. O diriliş bir neymiş o? Diriliş miriliş geziyorlar. Ya nasıl diyorum bu adam bizim hocalara, İhsan Hoca'ya, Nurettin Hoca'ya. Diyorlar iyi falan. Ya iyi olabilir, ahlak iyi olabilir, güzel olabilir. Öyle mi değil mi? Abdülmetin Hoca bana dedi. Ya dedi, sen İslam oluyla bir tanışsan çok seversin onu. Nasıl oluyor hocam dedim. Çok ahli, bal gibi bir adam dedi. Ben ne yapayım bal gibi, kafamı kırsın da doğru olsun. Çok kibar olup da, nazik olup da, dinimi bozacağına kaba olsun, sövsün bana, ne yapayım bana. Ben ben kendime kibarlık aramıyorum. Yani böyle de bir şeyle de karşılaştık. Şam'daydık o zaman, Efendi Hazretlerinin yanında. Ya sen ne diyorsun hocam dedim, kibarlığa bakılır mı adam her şeyi inkar ediyor. Ya çok böyle tatlı bir adam dedi, sefer, sefer Ben şaşırttım yani. Efendim seninle bir yerde kalıyordu, kapıda bir <gülüyor> toplaşmış kahvaltı vardı derse. Işte. Var çok rahat, çok, çok. Ama sonra tabii o kafada değildir tabii. Ya yani şu anda o da bilmiyordu o zaman. Yani çünkü biz bu delilleri ortaya koya koya e bu inşallah'ın Allah'ın insanlara izah ettik yani. insanlar Allah muhafaza kapılmış gidiyorlardı, çarşaflılar gidiyorlardı derse ya. Yani bunu, ya konuşmadan olmaz arkadaşlar reddiye yapmadan olmaz Efen Hazretleri böyle yapardı kürsüye taşırdı bu konular okumayın derdi Süleyman Ateş'in kitabını geçen Efen Hazretleri'nin oğlu Ahmet Hoca benim de hocamdı öyle dedi ya dedi ben sana biraz şey diyordum ne isim veriyor herkesi karıştırıyor falan falan sonra bir de baktım dedi senin bir sohbetin dedim sonra ha babamın şeyini hatırlatıyorsun bir Süleyman Ateş çıktı şimdi bir ateş çıktı şimdi falan kürsüden bunları anlatıyordu babam Sonra dediler ne yapalım bunun kitabını? bu ki, yakın onun kitabını. Tefsir yazmış Yahudi Hristiyan cennete sokma. ilk o başladı. Ondan sonra fensene bunu o zaman dedi. Ya dedim dedi babamın yolu böyle. Yani anladım diyor. Dolayısıyla biz bu yol üzere isim vererek mecburuz yani. Biri bir şey demişlen olmaz. Eşit Hüseyin Hüseyin diyor ben isim vermem. Adrese gitmez. Kim ne anladı sen bir şey desen kimse bir şey anlamıyor. Ortadan bir laf konuşuyorsun. Herkes üstüne mı alsın, altına mı alsın, belli değil. E böyle olmaz ki mübarek adam. Dersin bir laf. Dediğin zaman murat mana belli olur. Değil mi şimdi? Hakaret etmeyiz. İftira etmeyiz. Ama olan bir şeyi de deriz. Çünkü bizim sağlığımızda bu iş bozulma. Zaten çoktan bozulma başlamış ama bu ilahiyatlar şeyden başlamış ama. Bir yerinden biraz koruyalım da. Mübarek adamlar sahip çıkın bu işe yani. Allah için sahip çıkın yani Batıla destek vermeyin ya Baktım burada bir batıl var, destek vermeyin ya Yanlış yazan bir yere destek verilir mi, ok okudur mu kitap, dergi, kummaz Hak yok orada, batıl var orada Hala maalesef Herkes bir dert peşinde, bir menfaat peşinde herhalde Efendim biz duralım, ayrılmayalım Şimdi Böyle bir politika var bizim Müslümanlarda Hani adam tam düşecek mi, düşmeyecek mi bekliyorlar Düşene kadar ayrılmıyorlar, düşerse ayrılıyor. E ben bunun bozuk olduğunu zaten biliyordum. Ya bozuk olduğunu biliyordun da ne durdun? Yani yanlış olduğunu bunu ne duruyorsun? Batılı destekleyemeyiz. İtikatta olsun, amelde olsun. Ya yanlış insanlarla arkadaşlık etmeye de bir gerek yok. Ha, anlayana kadar pay var. Çünkü delil bulmak lazım. Yani delil, tam delil olacak. Tam delil olana kadar, hatta bunlar Uğur Furkan'ın haline yazacaktılar, biz e, bekledi. bana dediler bekle Yani bir dahaki ayda yazarlar Delilimiz tamam olur Ben dedim niye tamam olsun delilimiz Ben dedim Allah için Madem bu sözü bu sözü demiş bu adam Tefsirinde aleyhine Ben bunu söyleyeceğim Ben bunu önceden söyledim Ama Allah delille de getirdi mi sonra Ses kaydını getirdi ya Allah yapar işini canım yapacaksa bir şeyi Yaratır sebeplerini yani Yaratır Allah Efendiyi korumaz mı onun tarikatını korumaz mı yani evliya mahfuzdur yani. Böyle gelecek o bu, bu efendinin bütün tarikatını değiştirecek yani buna, buna Allah izin vermez arkadaşlar. Vermez. Ama siz de biraz akıllı ve uyanık olun inşallah. i̇nşallah. Ne kafanız yerinde öyle görüyorum yani. Şimdi İbni Abbas Efendimiz'den rivahat edilen ne buyuruyor efendim aşura günü hakkında faziletleri hakkında e, bazı Önemli rivayetler e, zikrettikten sonra Mesela 10. günü tutana allah Teala Hatta Allah-u Teala 10.000 melek sevabı verir Ondan sonra 10.000 hac ve umre yapan sevap verir 10.000 şehit sevabı verir i̇şte Yetimin başarısı vazlayana Her tüyüne bir derece yükseltir Aşura gecesi iftar verene Yani ne zaman? Yarın akşam çorbanın suyunu biraz fazla katarsanız zenginseniz yağını da fazla katın canım da fakirseniz çorbanın suyunu fazla katırsan birkaç Müslüman çağırırsan tabii fakir olsa daha iyidir yani fakirler var etraflarda efendim fakir olmasa daha kötü hiç ikram kime yapacağız ama yani iftarlık meselesinde zengin fakirde ayrılmaz tabii sen çağırabilir konu komşu iftar verse فَكَرْنَمَا اَفْطَرَا muhammed جَمِعُ اُمْتِ مُحَمَّدِ صَلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل Efendimiz sallallahu sellem, bütün ümmetini iftar ettirmiş gibi olur. Böyle müjdeler saydı. Karınlarını doyurmuş gibi olur. Dediler ya Resulallah bu aşura gününü Allah çok üstün etti bu vaziyette yani diğer günler üzerine. Buyurdu ne ham? Evet. Halakallahu Teala semavat ve la razı'n Bu meşhur bir adi Şiratül İslam'ın da metninde geçer. Yani e, Şiratül İslam kitabı da çok muteverdir. İnsan Efendi elinden düşürmezdi yani. O kitapta da bu geçer. Birçok kaynakta var. Allah Teala gökleri, yerleri Aşura günü yarattı. Dağları Aşura günü yarattı. Vakhalaqan <gülüyor> maşura. Yıldızları Aşura günü yarattı. Vakhalaqallahu vel kalem Bütün kitaplarını yazdırdığı kalemini Nun vel kalemi Allah yemin ediyor kalem. O kalemi de Aşura günü yarattı. Vakhalaq <gülüyor> <gülüyor> ademi ya maşura. Adem'i Aşura günü yarattı. Yani, <gülüyor> Havva anamızı Aşura günü yarattı. O sene yani yarattığında Aşura hangi gündü? He? Cuma idi. Çünkü Adem babamızın Cuma'nın ikindisinden sonra son saatinde yaratıldığı sahih hadiste geçer. Sahih hadiste e, son saat, yani ikindinin son vakti. Cenneti Aşura günü yarattı. Adem'le Havva aleyhi messelamı Aşura günü cennete iddial etti. İbrahim aleyhisselam Aşura günü oldu. Allah ona efendim ateşten nemruttan ne zaman kurtardı? Aşura günü kurtardı. Efendim çocuğunu kesmesi emri Aşura günü geldi. Kurban fidyesi İsmail aleyhisselamı kurtaran fidye Aşura günü geldi. Tabi bu bazı rivatlerde zulütcenin onudur. Yani bu kurban gelmiş Rivat muhtelif. firavuna Aşura günü boğdu. Bu Kesindir. Yani bütün kafirlerin helaki ve dostların kurtuluşu Aşura günüdür. İdris Aleyhisselam gökleri Aşura günü kaldırdı. Ve keşefel belâne yub ya selamın 7 sene süren o acayip en zor hastalığını Aşura günü açtı kaldırdı. Bizden de kaldırsın fazlû keremiyle belalarımızı, hastalıklarımızı afiyet ver ya Rabbel âlemin. Vetâballâ ala Bu Adem'in Adem Aleyhisselatü Vesselam'ın tevbesini Haşura günü kabul etti. Cennetinden indikten sonra yüz sene kadar ağladı. Tabi tevbesi günahtan değil haşa. Peygamberler günahsızdır, masumdurlar. Burada kendi makamına göre, Mevlâ'la arasındaki makamına göre e, yani ya, yanlış ettim sana Ya Rabbi demek bize göre yani şey değil. Çünkü unutmuştu ağaçtan yerken. Unuttuğundan yedi. Biz unutup da bir şey yapsak günah oluyor mu? Ama Adem Aleyhisselam unutup da yaptığı halde çok utandı, işte çok mahcup oldu. Orada unutma mazereti olduğu halde onun için günah sayılır mı? Sayılmaz. Sakın bir peygamber günah yapıyor demeyin. Allah muhafaza. Hiçbir peygamberin günahı yoktur. Ama İslamoğlu'na göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bile çok günahlar var. Ha Haşa ve kella. Üç Muhammed kitabında yazıyor yani günahları var diyor tabi. Estağfirullah'ı el-Azim. Ee, Davud Aleyhisselam'ın ee, tevbesini, mazeretini aşure günü kabul etti O da acayip bir kıssadır Yani uzundur Şimdi mealde yazmıştık Efendim senin mealinde Biraz da herhalde izah oraya koymuşum Oradan mutlaka okuyabilirsiniz Efendim Sat suresinde Sat suresi kısa zaten hemen bulursunuz Rakam bilmiyorum şimdi Efendim secde ayeti zaten Sonunda secde ayetiyle bitiyor. Efendim Varatneülke Süleyman ye Maşura. Süleyman Aleyhisselam'ın saltanat elinden gitti, mühür kayboldu. 40 gün imtihan oldu, çok sıkıntı çekti. Çünkü cinlere onunla hükmediyordu. Yeniden mülkünü ne gün geri verdi? Aşura günü. Veül Daiysa Maşura. Reisat sema Maşura günde doğdu. Ve rafa'allahu İsa ye Allah Teala İsa selamı göklere ne gün kaldırdı? Aşura günde kaldırdı. Ve yevmul kıyamet yevmaşura. Kıyamette ne gün kopacak? Aşura günü kopacak. Aşura günü cumaya çatarsa tetikte olur. Çünkü Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı Aşura günü ve cuma işin bitişi de cumaya denk gelen bir Aşura gününde olacak. Şu anda zaten büyük alametler çıkmadığı için rahatız biraz. Kıyamet daha yakında kopmaz. Çünkü alametler çıkmadığı için. Ama bilgi olarak da bunu paylaşalım. Şimdi evvel bu matarın nezleminesi veya gökten inen ilk damla yağmur dünyaya aşura günü damlamış, ikramdır. Evvel bu rahmetin nezleti veya maşûra, ilk rahmet dünyaya aşura günde nazil olmuş. Evet, kürsi arş, Allah Teala kürsi aşura günde kalketmiş, Cibril Aleyhisselamı ve melekleri de aşura günde yaratmış. He, kendi doğum gününüzü kutluyup duruyorsunuz. He? Hele karıya bir çiçek almadan bak. Var mı sizde de öyle işte Olsun canım da. Solan molan çiçek şeyle şey etmeyin yani. yani. Hanımlar öyle derler. Ya bana para ver, ben istediğimi alayım sen işte bana gidiyorsun hediye olsun, ben de beğenmiyorum derler. Para ver. Hem kolay hediye paradır. <gülüyor> yani haramdır demiyoruz doğum günü şeyine. Ama Cebrail Aleyhisselam'ın yaratıldığı, bütün meleklerin yaratıldığı ne kadar büyük tecelli var yani aşura gününde. Onu anlatmaya çalışıyorum yani sen senin hanım doğmuş da ne olmuş yani? Yok yani hanıma bir şey demiyor. ben doğmuşum da ne olmuş ya? Yani? Sefik diyor ya e Biz dünkü çocuksek sen de bir gün evvelki çocuksun diyor yani şimdi Doğru lafını ne diyeceğiz hepimiz çocuğuz yani ama e sen efendinin demediğini dersen Ben de derim ki bu efendi böyle demediği O ayrı bir şey yani ben senden önce doğan eftal mı oluyor? Doğ, doğsak ne olur, doğmasak ne olur? Allah bize mi ihtiyacı var yani bu dini yaşatması için? Allah dinini yaşatacak ama biz yani doğru bildiğimizi doğru yerde söyleyen şahitlerden olalım. Mesele bu. Ondan sonra arşa istiva meselesi biliyorsunuz müteşabihattandır. Ama buradaki esas mesele arşa allah Teala'nın en büyük tecellisini yaptığı makama yani hale istiva denir. İstila, kahır ve galebe yani arşa hükümranlığı. Yoksa allah Teala arşa oturmaktan Münezzeh Allah mekanda münezzeh ama işte Vahabilerin orada sıkıntısı var tabi itikatları bozmuşlar. Bu istiva çok önemli bir hadisedir. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Rahman-ı Ali Arşistiva. Işte bu istiva sizin anlayacağınız, benim anlayacağım dilde, tabi iman i̇slam ilmi halinde bu konulara girdim. Bayağı mana verdik orada her sünnete göre de. Tecelli demektir yani. Bu istiva da yine Aşura gününde olmuştur. Tuğba ağacı cennete Aşura günü dikilmiştir. Ondan sonra bu hususta daha birçok hasletler zikredilmiştir. Şimdi, on peygambere on haslet verilmiş. Bu itibarla da aşura on demek olduğundan, aşaradan geliyor. Ee, o manada var. Bir de Muharrem'in onuncu günüdür. Oradan da aşura aşır ondan geliyor. Ee, birçok veci vardır. Adem i Aleyhisselam'ın kabul edilmiş olması. Çünkü bu sahihte yani bu divat var. Ama sahih olan, ya sahih hadiste yani, sahih hadiste değil mi şartları ağır. Sahih olmakta çok şart aranıyor. ince elini, sınıf dokunuyor. Anladın mı? İmam-ı kaç hadis topladım dedi? 600 bin. 600 bin hadisten buhari sahih Bukhari. İmam-ı başka kitapları var mı? Var. var. Dolu kitap var. Dolu da hadisler zikretmiş. Ama sahih şart, ağır şartlar yani. Adam... İşte dediniz yani atı bile kandırmayacak yani ata böyle böyle yapmış ya, elinde bir şey yok bundan hadis almamış Halbuki o adamın yalancı olması icap etmez o hareketi yapma atı çağırıyor elinde bir şey var gibi göster demiş yok sıkıntıya girdi bu iş ondan bile almamış şimdi 600 bin hadis almış bu 600 bin hadisten topladım diyor demek 600 bin de hadis mi anladım şimdi bak lafı doğru ana 600 bin de hadis yani ama o 600 binden sahih yani sahih şu demek yani <gülüyor> Kur'an gibi yani Hani en ufak bir tereddüt yok ama ona bile işte gelmiş İsmail tekamülüne işte Ne biçim adamlar geliyorsa usul hadisçi o zaman Yani şimdi inşallah yokturlar da Adam gelmiş demiş ki de bile zayıf var demiş yani Yani bu noktaya geldik artık yani İçimize soktular şeyleri, zehirleri yav E şimdi Kaç bin hadis çekmiş oraya Bukhari sahihinde yani sahih adını koyduğunda kaç hadis var Sekiz bin Yani 8000'dir. Burada mükerrerler de var. Yani aynı manayı ifade eden mükerrerleri de almış. Yani mükerrerleri çıktığın zaman 4000'e düşüyor. Diye farklı manaya bakarsan 4000'e düşüyor. Anladın mı? Orada şart ağır. Şimdi mesela o sahih dediğimse Müslimin de aynı. Orada şu hadisler geçiyor. Fi hitaballahu ala qaumi. Adem adı geçmiyor. Davud adı geçmiyor. Anladın mı? Diyor ki Allah bir cemaatin tevbesini aşure günü kabul etti. Ama bu sahiydi. Yani orada zaten Adem Aleyhisselam, Davut Aleyhisselam kast ediliyor. Öbür hadisler şerh ediyorum. Ve yetubu alâ akharin. Bizi ne alakadar ediyor? Diğer bir takımlarının tevbesini de aşure günü kabul edecek. Şimdi yarınki gün onun için bir dua var. Şimdi o duayı okurken Evliyaullah Meşayih tertiplemiş. Şimdi bak hadis olmayanı hadis diyor muyum? Ha bak burada ben mesela hadis diyor muyum bu dua'yı Evliya Allah müstahap görmüş Evliya Allah tertiplemiş. Bu 92. sayfede. Bunu yarın mesela en az üç kere yani bir kere en az bir keresiz yani. Ha ya bu zaten ne olacak? İki bir dakika tutmaz da. Mesela ey aşure günü Adem'in tevbesini kabul eden. Anladın mı? Ey İbrahim'i ateşten aşure günü kurtaran. Ey Yakup'un dağınık ailesini Aleyhisselatü Vesselam 40 sene 80 sene sonra oğlunu getirdi. Aşura günü getirdi. 80 sene sonra. Hiç ümitsiz vaka. Onun için bu duayı ona göre yapmışlar. Anladın mı? İşte kendi kendine de ondan sonra dua diyorsun. Aşura günü vuku bulan hadiseleri Allah Teala'ya, "Ya Rabbi sen bunları bunları yaptın bu mübarek günde. Bana da şunları şunları kurban olduğum Allah'ım." Ha dua etmek çok önemli. Hele ki yarınki günün duası yani. Bu 92. sayfada hadis-i şerif ne diyor? Madem ki bu peygamberlere yani onların günahı yok ama evlâ terk peygamberler hakkında istat edilenler nedir? evlâ terk. Mesela değil mi? Davud Aleyhisselam söyledik. Çok karışıktır. Yahudiler çok iftira atarlar. Yani Tevrat dedikleri uydurma tarafında Tevrat'ın Muharref Tevrat'ta yani Davud Aleyhisselam'a kral derler. Peygamber olmadı ve Davud Aleyhisselam'a çok pis iftiralar yapıyor Tevrat Muharrefte. Şimdi onun için e Davud aleyhisselam ne yapmış? Ne yapmış? Adam nişanlıymış. Nişanlı olan bir kızı istemeye gitmiş nişana. Kendine. Onların şeriatında bu mekruh bile değil. Bizim şeriatta mekruh mu? Ne susuyorsunuz? Mekruh nişanlı kıza nişana gidili mi daha anlamıyorsunuz? La yaktı ahetukum ala khatbati akhi. Bir evlenme risalelerini çok okumadınızlara. Kimse bir kardeşinin nişanladığı üzerine bir dahaki nişan gitmesin. Ben daha fazla mehir vereceğim, şunu yapacağım. Ne ayıp bir şey ya. Bizim şerahatta mekruh. Ama caiz değil değil ha. Mesela o aile nişanı atsa, kızı buna verse. Yani nikah olmaz mı? Olmaz diyemeyiz. Nikah olur yani ama işte mekruh olur yani. Mekruh olur. Mevla'nın sevmediği bir hareket tarzı. Şimdi ama Davud Aleyhisselam'ın şerahatında kerahat var mıymış? Yokmuş, kâraat olmadığı halde e, nişan üstüne nişan gitti diye Mevla da buyurmuş ki ''Ey Davut bu sana yakışmadı, normal bir ümmet olsa mekruh bile değil ama sana yakışmadı.'' Buyurulduğundan 40 sene ağlamış, 40 sene senin benim gibi değil ki. Allah bize Celle Celaluhu ne bozuk adamsın bile dese biz sırıtırız yani, şş, pişmiş kelle gibi. Bir de deriz ki lan Allah benimle konuştu hiç olmazsa sana onu da demedi falan. Bir de bir de şey de çıkarız. da çıkarız oradan yani. Acayip bir ahlaksızlıklarımız var. Yani insan haya haya utanacak. El haya minal iman. Davud Aleyhisselam yani Adem Aleyhisselam gökten indi 100 sene göğe bakamadı ya. 100 sene 960 sene 1000 senelik ömrü var. 100 sene şöyle bakamadı Allah'ım. Mevla gökte değil ama Rahmet mahalli ya, dua kabul makamları orada ya. Utanma, utanma. Kolay mı peygamber oluyor yani? E şimdi Davut Aleyhisselam 40 sene ağladı. Çünkü Davut Aleyhisselam 40 senesi de Adem Aleyhisselam'ın 200-300 lira dergi çıkardı. Davut Aleyhisselam'ın ömrü az yani. Zaten biliyorsunuz, Adem Aleyhisselam bağışladı ona da 40 sene meselesini. Yani bunun ömrü ne kadar dedi? çocukları ona gösterilirken İlk yaratıldığında ruhlar aleminde arz edildi yani ee, Tabi Adem Aleyhisselam yaratılmış ama Ruhlar aleminde değil bedeni var Cennette ama dedi ki bu ne kadar Bu çok nurluymuş ya bu benim Hangi oğlum dedi bu senin Davut oğlun Kaç sen ömrü var dedi hiç kimseyi sormadı Beni sorsaydı mesela belan bir şeyler verirseydi belki ama işte Öyle onu sormadı orada öyle ya sorsa verebiliyor yani Tabi canım sahih hadis Kötü bir sitte var <gülüyor> E dedi ki bu ee, ne kadar ömürler dedi, altmış sene, ya çok azmış dedi ya Beninki ne kadar? Dediler senin bin e, Vereyim ona kırk sene, bari yüz yaşasın dedi, çok nurlu bir çocuğummuş dedi Tamam dedi ama Cebrail Aleyhisselam dedi, şuraya imza at Senede imza attırdı, bu oradan başlıyor bu senet işi yani Bakara Suresinin ayetinden tefsirinde geçiyor bu Senede imza attırdı Sonra Adem asem dokuz altmışı Tamamladığında Azrail Aleyhisselam gelince Adem asem hesabı yapmış daha kırk senem var. Ne oldu dedi ziyarete mi geldin? Yok dedi emanete emanete almaya geldim. Dedi benim kırk senem var. Nerede kırk senem var? Sen Davut'a oğluna bağışlamadın mı? Ya ben öyle bir şey hatırlamıyorum dedi. Ama hakikaten unutmuş ya. Dokuz altmış sene ya adamı. <gülüyor> Mübarek sen dün yediğini unutuyorsun. Unutunca senedi çıkarttı. E dedi ben tamam sözüm söz dedim ben dedi. Unuttum. Evvelin nasi, evvelün nasi. İnsanların ilki, unutanların ilki oradan başladı yani. E bunun üzerine, tabii Allah Kerim'dir, onu da ondan da kesmedi, onu da yüze çıkarttı. Yani Adem Aleyhisselam bin sene, yüz bin evladını gördü yani, torunu, torun, torun. Şimdi, Davud Aleyhisselam zaten kırk sene ne demek yani? Zaten Adem Aleyhisselam'ın ona ilave bağış yaptığı kırk senesi, secdede ağlamakla geçti. Yanakları eridi, buraları eridi ağlamaktan. Kevik kaldı yani. E şimdi bu insanlar şimdi sen buna terk-i evlâ yani evlâ olanı yapmayınca ne oluyor? Püüüü, senin benim şirkete düşmemden beter ağlıyor yani. Onların makamı öyle. Hasenatü'l-ibrar, <gülüyor> seyyiatü'l-mukarrabîn. orta derecedeki müttaki kullar sevap diye baktığı öyle şeyler var ki mukarrab kullar onu günah sayar yani. Normal bir Müslüman sevap diye yaptığı işi yani acayip bir yani ezan okumak nasıl bir şey, sabah ezanı erkenden çıktın, para almıyorsun, pul almıyorsun, camide müezzinlik yapıyorsun. İyi bir şey mi? İyi bir şey, adam takva sahibi kalkmış, bestamda, çıkmış ezan okuyor yani sabah. E, Beyazıt Beslam Hazretleri, bu Yezid El-Bestam, Kadri sallallahu sellem, halvetten çıkmış, cemaatle namaza giderken. Bir de ezanı e, duyunca, şimdi adam iyi bir şey yapıyor, salih amel yapıyor, ezan okuyor, fakat onun gafletle okuduğunu keşfetmiş. Öyle bir üzülmüş, öyle bir şey yapmış ki ya demiş sana kat kat fazla para vereyim Ne olur benim sevgili Allah'ımı Böyle gafletle zikretmedin Çok huzurum kaçtı, feydim kaçtı demiş Yani müezzin ezanı Normalde ibadet ezan okuyorken O onu seyyiye yani bir günah olarak gördü Çünkü neden? Ezan okurken Allah'ı düşünmüyor yani Hangi müezzin Rabıtayla, murakabeyle ezan okuyor? Hangi imam huzur üzere namaz kıldırıyor yani? E şimdi ama namaz, ibadet, şu bu diyorsun ama evliya vallaha bak de makamı yüksek olduğu için yani Allah'a sığınırım bu namazdan diyor yani. Anladın mı? Makama göre değişiyor. Ama onun namaz kılanlarda içki içeri görsen tabii ne alakası var şimdi namazla içki içeni kıyas edebilir miyiz? Ama gafletle kıldığı için o zatın makamı da huzur üzere olduğu için orada Allah'a sığınıyor, istiğfar ediyor. Bundan dolayı Sakın günah demeyin. Ama deyin ki terk-i evla, en fazla ama. Ondan ileri kapınız yok. Bu Kur'an dualarında bu konular geçti bayağı, el i e göre. Maturidi tefsirinden falan nakiller yapıldı. Oradan da istifade edersiniz. İnşallah. Ondan sonra Nuh Aleyhisselam'ın gemisi 150 gün kadar su üzerinde bekledi. Recep ayında bindiler gemiye. Cudi dağına hangi gün oturdu? Aşura günü yarınki gün bu kesin. İşte okuduğum başta Atikermes'inde. Es-saadla kıla derili Yanuhu. Bunu okumadım da öbür iniş duası da okudum da bunu, bunu da okuyayım. Hut suresinde bu. Buyruldu ki Yanuh ihbit. Gemiden Bir selamim minna. Bizim selamımızla. Yani sana güvence verdik. Dünya ahiret belalarından kurtuluş vermanı yazdık sana. Selam selamina ve berekatin. Aşura gününün bereketleri oradan geliyor. İnişte Allah ona ne buyurmuş? Bütün bereketlerle ayağın yere değsin. O günün bereketleri Allah'ın o berekatın ayetinden geliyor. Aleyke, sana da selam ve bereketler olsun. Wa la ummimim maak. Senin yanındakilere de demek demiyor. Senin yanındaki gemide kurtulan oğulları, sahabesi ile beraber. Seninle beraber olanlardan gelecek ümmetlere de selam ve bereketlerle. Biz de o gemiden babalarımızın sulbünde indik değil mi? Evet. He? Evet. Türksek, Yafes Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın oğlunun sulbündeydik. Hangi ırktansa İsrailoğulları Sam oğlunun sulbündeydi. Araplar Sam oğlundan geliyorlar. Onlar orada da kardeş yukarıda oluyorlar. Yani seninle beraber olanlardan gelecek ümmetlere de bereketler yağarak, bereketlerimizleyin. Ve <gülüyor> ümmemün öyle ümmetler de gelecek senin çocuklarından ki onlara selam yok, onlara bereketler yok. Görmüyor musunuz dünyanın ne kadarı yavur? Çoğu gavur. Üçte ikiden fazlası gavur. Sen <gülüyor> ümmetti Onları da yaşatacağız. Artık gemi daha oturdu. Bundan sonra artık doğursunuz, çoğalırsınız. Ondan gavur gelir, eşkıya gelir, işte gelir. Işte. Yine başlar. Adem Aleyhisselam'ın ilk oğullarında başladı. Kabir katilinden başlayan bir süreç. Yine temizlendi dünya gavurdan. Tekrar Sırp Peygamber ve çocuklarından e yine bakıyorsun, yine eşkiyalar başlar. Ama bunları da yaşatacağız. Bir daha böyle tufan yapmayacağım dünyayı. Yani toptan helak yok. Ama sümme Mehmet minna, azabın elim. Ama sonra kafir ölürlerse, günahkar olurlarsa tarafımızdan can yakıcı azaplar onlara dokunacak. Dokundurma bize ya Rabbelak. O gün buyrulan Nuh Aleyhisselam babamız atamızla, Yafes babamız atamızla, Sam, Ham, Yafes büyüklerimiz, atalarımız, bütün dünyanın babaları, onların hepsi kurtulmuş gemide. Onlarla birlikte üzerlerine selam yağdırdığın Bereketler yağdırdığın ümmetlerden ayırma bizi ya Rabbi. Sallallahu aleyhi Muhammed ve Ondan sonra 40 gün mührünü kaybeden, cinlere, şeytanlara karşı hükümranlığını yitiren Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü o gün iade edildi, etti üçüncü peygamber. Yunus Aleyhisselam balığın karnından kurtuldu. Uzun bir kısa. Başka evvelki derslerde anlatmışım. Benim o eski derslerimden de koşsunlar yarın. Lale gül. Var mıydı bugün? Hayır o eskiyi okuyordum o kıssaları anlatırım Bir şeyler ederdim öyle Onlardan koyun yani ben her işte dakikan şey anlatamıyorum Dördüncü iş Yusuf aleyhisselam 40 sene bazı rivayetlerde 80 Babasına kavuştu O da acayip bir kıssa Onu Kur'an dualarında okursunuz Yani o ayrılıkları O arada olanlar <gülüyor> Oğluna mektup yazmış acayip bir Sana bir beddua ederim diyor Tanımıyor oğlu olduğunu neler olmuş neler Yusuf Aleyhisselam dayanamadı mektuba ya. Babam diyor be. O kadar üzülmüş ki artık beddiayı basacak ama kime yani? İşte Bünyamin'i alıkoydu diye falan ama esasen mevzu başka. Onlar çıkan kitapta okursunuz. Nasıl kavuşma hadisesinde neler yaşanmış? İdris Aleyhisselam'ın cenneti yükseltmesi. Altıncı peygamber hadisesi. İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut'un ateşinden kurtulması. Yedinci, Musa Aleyhisselam'ın firanından kurtulması. Sekizinci, Eyyub Aleyhisselam'ın hastalığından şifası. Dokuzuncu İsa Aleyhisselam'ın ikinci kat semaya kaldırıldı biliyorsunuz. Yani dörtte falan değil. ikinci kat semada da o ref'i onuncu hadise olmak üzere Zekeri Aleyhisselam'a bir rivayet evlat istediğinde Yahya Aleyhisselam'ın verilmesi Musa Aleyhisselam'ın sihirbazlara galip gelmesi kesin. Aşure günü oldu. Çünkü ayette de مَوْعِدُكُمْ يَمُزْزِينَةِ zinet günü diyor. Yani bütün herkes toplandı ya eşyalarını getirdi. Büyücüler, müyücüler Kalatlarını, urkanlarını, çok malcana toplandı. Herkes süslendi. Firavun hanedanı çok süslendi. E, hani Musa'yı yeneceğiz diye heveslendiler. Böyle oturdular. Şey seyredeceğiz yani. Ne onladı? Tiyatro gibi. Efendim, şey, e, düello gibi şey seyredecek derken onlar keyifli keyifli süslendikleri gün. zinet günü diye isimlendi. Aşura günü oldu bu hadisede. E, Firavun'un sahirleri. Sonra Müslüman oldular, şehit oldular ya. O da çok önemli bir hadisedir. Bundan dolayıdır ki bu mübarek günün birçok ismi vardır. Efendim Allah Teala bu ümmete 10 kerametle ikram etmiştir. Bunlar 85. sayfada sayılıyor derginin. Bu 10 ikramdan biri de Aşura günüyle bize ikramda bulunmuştur. Bu da yine 10 isminin, Aşura isminin efendim verilmesi hakkındadır. Şimdi Orucu çok faziletlidir. Yani yarık gün. Fakat bugün tutmanız lazım. Tutmuşsunuzdur inşallah. Ama çünkü efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Seneye yaşarsam Yahudilere muhalefet olsun diye dokuzu da tutacağım. Fakat yaşamadı sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bize sünnet olarak kaldı. Ama ben bugün tutamadım. Yarın tutsam, yarın mutlaka tutacaksın sen ya de. Yarın tutmamak için benim kadar hasta olman lazım. Yani Ramazan'da da tutmuyorsan tutma. Ramazan'da tutuyorsun, yarın aşura çok kuvvetlidir. Evvelce farz idi. Farziyeti kaldırıldı bu ümmete. Fakat çok kuvvetli sünnet olarak kaldı ve e, Rubeyy'i annemizden e, rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşura sabahı Medine'nin etrafındaki ensarın köylerine adamlar saldı. Efendim, her kim sabah bir şey yemişse Bundan sonra akşama kadar yemesin ama bu, sabah, bu saate kadar yememişse oruca niyet etsin. 13'ün diyor bu aşura günü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafa elçiler salarak talimat verirdi. Biz de diyor ondan sonra tutar olduk. Çocuklarımıza da tuttururduk. Pamuktan oyuncaklar yapardık. Çocuğumuzun biri ağlarsa yemek isterse ona o oyuncak boyuncak eline bir şey verip oyalardık. İftara kadar çocukları da bekletirdik diyor. Tabii ki sen şimdi kaynak soracaksın. Bu bir fıkıh meselesi olduğu için kaynak Bukhari'dedir. Bukhari savundadır. No 1859 kaynak burada verilmiştir. Ancak şimdi burada aşura orucuna farz diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Vacip diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Kuvvetli sünnet, sünnet olarak kalmıştır. E faziletleri de çokça zikredilmiştir. Ama tabii çoluk çocuğu, ağlayan çocuğu yedirmeme veya, efendim işte, emzikteki bebeği ağlatıp bekletme, oyalama falan bunlar fıkhen şu anda lazım şeyler değildir. Yani Hanefi fıkhına göre şu anda bunlar lazım şeyler değildirler. Yani çünkü çocuktur, mesül değildir. Tabii sahabe-i kiram emirleri çok ciddi e, tatbik ederlerdi, sıkı tatbik ederlerdi tabii ki. Ama sonradan işte fıkhın yeri burada tabii, içtihat burada devreye giriyor. Bu bize ne gerektirmiyor? Yani çoluk çocuğu da yedirmeyin diye fıkıhta bir hüküm yoktur. Ondan sonra e, bunu da bilelim ki hocayla çocuğu da ağlatın, yedirmeyin akşam kadar falan yine başıma haberlere çıkmayalım yani. Hadis-i şerifler çoktur. aşura günü peygamberlerin oruç tuttuğu gündür siz de tutun. Günler içinde oruç meselesinde bir Ramazan ayı ile bir de aşura gününden daha eftali fazletçisi yoktur. Hadis-i şeriflerde işte anlattık. Bin haç haç yapan, bin umre yapan, bin şehit sevapları verilmiştir. Bütün ömrünü oruçla geçirmiş sevabı veriliyor. Ondan sonra doğuyla batı arasındakilerin ameli kadar ecir veriliyor. İsmail Aleyhisselam zürriyetinden bin köle azat sevabı veriliyor. Cennette 70 bin kasır köşk bina ediliyor. Canı cehenneme haram ediliyor. Vesaire, vesaire, vesaire. Yani yarınki günün orucuyla alakalı olarak ama bugün tutmamış olanlar yarını tuttuktan sonra ne yapsınlar? O zaman on biri de tutsunlar. Ha sen dersen ki ben dokuz, on, on bir tutuyorum. İyi yaparsın. On iki de iftar edersin. On üç, on dört, on beş yan bizdir. Yine bir on üç, on dört, on beş yaparsan da iyi olur. Orucun Muharrem ayı olduğu için Ramazan Şerif'ten sonra oruç için en faziletli ay Muharrem orucudur. Bu da Muharri'dir hadis şerif. Evet. Eftal yus siyam ba'de ramadan <gülüyor> Sıyam şehr muharram. Allah'ın efendim haram kıldığı muharrem Şerif ayıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de çocukları, e, kızı Fatıma annemiz, şey, torunlar Hasan Hüseyinler, emziklik çocuklar ağlayınca e, onlara da e, mübarek kendi tükürüğünü sürermiş. Ama bizim tükürüğümüz para etmeyeceğinden yani çocuk çocuk ağlar durur yani. Daha da ağlamağa başlar bizim tükürükler. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek tükürüğünü bırakırca e, yani e, geceye kadar emzirmeyin buyurduğu da vardır. Bunda taberani hem mucem kebirde hem mucem evsatta efsatta. Yani ki taberani muteber hadis kaynağıdır. Ama fıkıh bunu aldı mı? Anladınız mı şimdi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde tatbikatına vardır. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek tükürüğüyle zaten onlar doygunluk hissi hissederlerdi hiç acıkmazlardı anladın mı? Senin benim böyle bir şey yapma imkanımız olmadığına göre e, sünnettir diye çocuğu bağırtmanın da lüzumu yoktur. Çünkü fıkha göre bir zaruret yok. İşte fıkıh burada devreye giriyor. Yani hadis-i şerife göre biz fetva veremeyiz. Çünkü o fıkıhçılar bu hadis gibi daha yüzlerce hadis gördü. Çünkü başka bir hadis-i şerifte de buyurdu ki sallallahu aleyhi o da sahittedir. Allah'ın günlerinden bir gündür isteyen tutsun, isteyen tutmasın. Onu niye öyle yaptı? Millet farz kabul eder, Ramazan'a denk kabul eder diye, hani bazen sünnetleri terk etmesi. Neden? Adam farz kabul eder onu diye. Ara sıra mesela terk ediyor. Çünkü siz devam edin derdi. Ben devam edersem müekket olur, terk edene sistem olur, azar olur. Onun için sizi düşünüyorum derdi. Farz olmuş. Teravihin için devam etmedi camide farz olur dediği sonra herkes kılamaz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem onun tatbikatlarını böyle anlamamız icap ediyor bir de şu önemli mesele var aşura günün orucu öyle bir şey ki geride nafile oruçlardan kaçırdığını hepsini telafi etmiş oluyor yani geçen sene nafile oruç neleri tutmadıysa hepsini telafi etmiş oluyor burada, burada da büyük bir Müjde vardır. Rahman. Şimdi bu gece yapılacaklar e, 87. sayfada yazıyor Efendim Tabii 360 kere Atel kürsü okuduktan sonra dediği anda Ben 360 kereyi iki günde <gülüyor> Zor okurum Çok yavaş okuyorum, harfleri çıkarayım falan Ben de devamlı mu, imneyim ama Böyle biraz yavaş okuyorum, millet bakıyorum ben Bir Atel kürsü okuyana kadar adam Yasin okuyor ya Nasıl işte ben <gülüyor> anlamadım ki ya yani böyle bir kıraatta da bir şeyler var. Ben mi devamlıyım? Millet mi? Hızlı bilmiyor. Ama orta yolu bulmak lazım. Ama isteyen amel edebilir. Çok önemlidir bu. E, mübarek dua. Burada da faziletleri var. Burada en en önemli mesele efendim, bütün kötülüklerden korunmuş olur. O seneki bütün belalardan. Yapanlar inşallah bizi de niyete alsınlar. Şimdi geldik namaz. Mübarek gecede de namaz kılacağız. Şimdi burada Kaç madde yazmışım? İki tane madde yazmışım ama kaynaklarında vermişim. Ve lakin Ebu Rehaz'a gelen rivayet çünkü Ayşe annemizden gelen yüz rekat. Hiç kimse talip olmaz buna. Ee, efendim. Ee, o zaman ne yapacağız? Ee, ama işte orada da yüz rekat ama yani yarını da sayabilirsin elli elli. Her rekatta çünkü diyor gecesinde ve gününde toplamı yüz olursa diyor. Efendi Hazreti derdi, bazı kere geceler çok kısa olurdu Berat namazını kılarken yüz rekat şey olursa gündüzden yardım alınsınız buyururdu yani hani işraktan sonra öğlene kadar veya ikindi, ikindiye kadar nafile kılınıyor ya onu da yüze tamamlamak için çünkü Efendi Hazretleri hep kitaptan iş yapardı Mevla geceyi gündüzde halife yaptı buyururdu geceki amelden kalırsa gündüzden tamamlayın buyururdu hilfetenahatini okurdu hep şimdi dört rekat Maşure gecesi kılar, e, şey 100 rekat kılarsa toplanı e, bir Fatiha üç kulu valla. Bu da çok zor değil. Bir Fatiha üç kulu. Siz zaten maşallah lastik gibi taktık, beni gibi inene kalkana kadar. Yani ben her yerim ağrıyor. E, yani siz kılarsınız e, yani size rekat çok zor gelmiyor rekat. Çünkü hareketleriniz maşallah Allah da, daim etsin. Sıhhatte daim hepinizi. E, üç kulu valla Allah kılınıyor. Ondan sonra namaz bitince Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe ekber, la havle ve la kuvvete illa kere okunuyor. Bir de estağfurullah 70 kere, salavat-ı şerife salli ala Muhammed ve ala alihi sabihisselam 70 kere de salavat. Öldüğü zaman Allah kabrini miskü amber doldurur diyor. Bütün ölenlerin saçı maçı dağılır taşı... Saç mı kalır adamın kafatası dağılıyor ya. Bu namazı kılanların saçı bile bozulmaz. Gecesinde gününde yani. Yani demek istiyorum. Buradan otuz yaptın, gündüzden yapacaksın. buradan yetmiş yaparsın, otuz. Yani neyse işinize geldiği gibi. Gecesinde ve günde kolay bir şey. Yani üç kulüvallah çok kolay bir şey. Değil mi? Sizin zaten yapabileceğiniz bir şey. Ama bu hadis-i şerifte de dört rekat kılarsa her rekatta bir fatihe elli kulüvallah okuyor. Bu sefer ne oluyor? Dört rekatta iki yüz ihlas-ı şerif okumuş oluyor. Öbür yüz rekatta üç ihlastan ne oluyor? Üç yüz ihlası okunmuş oluyor. Ama işte o rekatlardan insana kolaylık oluyor. Şimdi elli ihlas tabii rahat da okursan biraz şey olabilir ama zor bir şey değil. Zor bir şey değil. Bu nokta hafif parmaklarınızda şöyle bir say yapabilirsiniz yani. Parmağın birini böyle bir böyle hani hafif hareketlerle elliyi sayacaksın. Çünkü mesela sağdan başladın ya böyle sola geçiyorsun. Şimdi burada sağdan beş kere yani sağ beş kere yaptığın zaman sağ, sol zaten belli. Başladığını hareketlendirsin, Efendim, Oru kafada kalır yani. Beşinci on. Yani elliyi bulmak için parmak hareketleri namaza zarar vermez o kadar hafif hareketler. Anladınız mı? Böyle kendi. <gülüyor> yalnız adam tutup da saydırmayın ya. Yani. Allah'ta <gülüyor> elli oldu tamam yataşa. Ya böyle namazı bozarsınız yani. Tabii ki mecburen ellen sayacağız. Nasıl ki bir çare yok. Efendim, dört rekat kılarsa aşure gelir. Her rekatta bir Fatiha elli ihlas okursan, elli sene geçmiş günahı affolur, olur, elli senede gelecek günahı affolur. olur. Ya ben zaten on yedi yaşındayım. Nasıl oluyor bu ya? Ya mübarek, sen on yedi yaşında yüz senelik da yapmış olabilirsin yani. Ayrı dava. Ama yaşasam bile, günahın olsa bile, ya nerede olacak hoca? 60-70'ten ileri zaten insan yaşamıyor ya. Ben şimdi diyorsun 100 senelik günah olacak. Kendisine af diyor, akrabasından, yakınlarından da olur. Kendinden artarsa diyor. Ya anam var, babam var, kabirde yatan var. Karım var, çocuğum var. Yani. Kılmayan var. Birilerine de faydalı olursun yani. Ben 20 yaşındayım, böyle bir şey niye kılayım? Niye kılmayasın ya? Anladın? Ben bazı hadislerde gördüm onu. Kendinde diyor bu kadar günah yoksa diyor akrabasından yakınlarından günahlara af olanlar olur. Bu çok büyük müjdedir değil mi? Tabii sevdikleriniz için. Sen de diyorsun bana ne akrabadan akraba akrep olmuş diyorsun yani. <gülüyor> o ayrı dava yani adam böyle kılacağı varsa da kılmaz. Ulan niye bizim akraba hafı olsun ya bizim? <gülüyor> akraba zaten belak almış başıma diyorsan o başka. Tamam mı? Ama öyle değil insanın ölmüşlerimiz var, geçmişlerimiz var yani. insanlar. fayda olur kabirdeki ne yarat ondan sonra ben allah aley fil meleyâ elve mimberin biniyorum bu çok önemli birkaç yerde gördüm bu hadisi allah teala o kişiye e, ne yapar mele hala en yüksek melek cemaati içerisine nurdan bin tane mimber mimber yani camilerdeki hutbeye çıkılan yer kürsü diyelim bin tane nurdan mimber sana özel yapılıyor hem de yüksek melek cemaatleri arasında evet yani bu rivayet bu gece için var. Ama o yüz rekat, gündüz ve gece içinde var. Ravzatul Ulema çok kıymetli bir eserdir. Ruhul Beyan'ın da kaynaklarındandır. Baskısı yok. Ben yazmasını aldırdım Süleymaniye'den. Ee, o eser daha, daha üç yüzlü falan yani o da bin senelik falan belki de bir eser. Orada da zikrediyor. Şiratül İslam da oradan alıyor yani. Bu yüz dekat namazı kılan öldüğü zaman kabri misk ve amberle doldurur. Kabre konan herkesin tüyleri dağılır. Bu namazı kılanın kabrinde tüyleri dahi bozulmaz. Kabrinden çıkartıldığı zaman yüzü dolunay gecesi gibi nurlu olur. Kocasının evine hazırlanıp götürülen gelin gibi cennete teciz edilerek ref refakatçilerle meleklerle birlikte cennete götürülür. Yani 300 e, ikhlas iklas acayiptir. Zaten çok hadisleri var. 50 ikhlas 50 çerelik günah affettir. 100 hakkında çok hadis var. Hem de bu mübarek gecede yarınki günle beraber Allah nasip etsin fazl keremiyle bana da yani Efendim, bilmiyorum şimdilik gözüm kesti ama yani gündüzü de katarsam diye. Şimdi geldik aşura gün namazları. Yarınki güne özel namaz. Burada anlatıyor. 89. İşte kusül abdesti alır, yeni elbise giyer, bir avuç su alır, onunla başını meseder. eder. On sonra hasbiallahu ve kefasem u'allahu l-men de'a duaları var. Sabah, güneş doğduğu zaman dedi işrak. Yani işrak namazını kılıyoruz ya, işte kıldık mı bu ameller, bu dualar yapılıyor. Ondan sonra Şimdi hoca ben bu yüz rekatı da yapamam bu dört rekat elli elli bunu da yapamam zaten sen uzattıkça uzattın, saati kaç ettin falan diyenler için. İkinci maddede İmam Eczhuri, maliki ulemasındandır, büyük zattır, fıkıhçıdır ve hadisçidir. İmam Eczhuri Hazretleri bir hadis-i şerif naklediyor, diyor ki her kim aşure günü dört rekat kılarsa yarın, evet her rekatta bir Fatiha'dan sonra bunu illa yapın. Bunu illa yapın. Bunu da yapamazsanız ben size aciz derim. Hakikaten aciz derim yani. zavallı olursunuz yani. Evet 15 kulu Allah bir rivayet 11. Siz 11'i almayın. Ya ne olacak dört taneden ya? dört x 4 kere 4 16 iklas ilave olursanız iki rivayet var ama Sağlam olsun. Şimdi, dört dekat gündüz kılarsın, kılınan namazlar dörtte bir selam. İkindin ilk sünneti gibi. salli barik okuyorsun, Kâkıs-ı okuyorsun. Gece kılınacak dörtler de iki dir. Gece namazı eftal iki ikidir. Salâtü'l-i-l-mesnâ mesnâ. Teravide de öyle, öyle teheccüdde de öyle. Şimdi dört dekat kılarsın kuşluk namazı gibi yani. E efendim, ha ben bunu kılsam kuşluk yerine geçer mi? Geçer. Yani da nafileler birbirine geçer. Her rekatta bir fatiha 15 beşi klas okursa aynı geçmiş, 50 senelik geçmişi 50 senelik geleceği af olacağı müjdesi vaat edilmiş. Meleği i Alâ da nurdan bin bin ber vaat ediliyor. Ama diyor iki rekat bile nafile aşura günü ihyası için kılsa fekenne ve tekarru Allah be amali suttigdir. Bütün suttıkların amelleriyle Allah'a yaklaşmış kadar olur. İki rekat bile olsa. İnşallah yarınki günü hafletle geçirmeyenlerden oluruz. Burada tabii diğer bir de var. Sayfa 90'da. Onları söylemeyeyim. Kafanızı çok karıştırmadan efendim çok rivayetler almışım. Hunye'den almışım, mesaj kaynaklardan almışım. Onları zikrediyoruz. Ondan sonra geldik. Aşure günü yetmiş kere dua var. Bunu okuyan Allah'a mağfiret buyurur. Hasbiyallahu ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Bu günahların afi için. Yetmiş kere kolay. Şimdi esas mesele ben siz seviyorum. Cami cemaatsiz kalsın istemiyorum. Efendim bu yola itikat edenlerin ömrü uzun olsun. İtikadsızları Allah bildiği gibi yapsın. Onun için siz bu işlere dikkat ederek uzun yaşayacaksınız inşallah. Bu rivadetlere uydurma zayıf, maif diyenler zaten önceden gidecek bu duruma göre. Ee, onun için el sünnet uzun yaşayacak inşallah. Ee, sizi ben sevdiğim için yazdım diye ya, söylüyorum. Yani söylemeden de olmuyor. Şimdi aşura günü 70 kere, efendim bu hasbiyallahu aleyhi ve demi dediğimiz bu 70 sayıyı muhafaza edin. Bu kişi Allah'ın izniyle diyor, tabii çok burada kaynaklar vermişim. İbn-i Abidin Hazretleri'nin torunu Ebu Yusuf Abidin Şam müftüsü. Onun kitabından kaynak verdim. O da kaynaklar veriyor. Ee, Birçok isimler zikrediyor. i̇bn Ferhundan falan Mesailül e Melfuza isimler. Hepsini kaynaklar vermişler. Bu dua var burada. Bu dua yedi kere okunuyor. Bu duayı yedi kere okuyan kişi o sene ölmez. Şimdi bu manalarını da mülaza edin. Huzuru kalp iyidir. Manayı altta yazıyoruz. Allah-u Teala'yı mizanı dolusunca İlminin sonsuzluğunca, rızasına ulaşıncaya kadar, arşının tartısınca tesbih eder Şimdi bu manayı bir de düşünün. Arapça okunması tabii. Ee, eftal olan, zaten gerekli olan diyelim. Bu dua yedi kere okunuyor. Çok uzun bir dua değil. Bence siz hiçbir şey yapmasanız da bunu yaparsınız. Ölmemek için. Ama, e, yani he, bu çünkü çok da kolay. Ama, سُبْحَانَ اللّٰهِ مِلْا الْمِذَانِ ve münte'el ilmi ve meblagu rıza izne'te'l arş la melce la menca minallah illa li devam ediyor. Yani bu yedi keresi bunun bir dakika iki dakika et tutmaz. O kadar. Hasbiyallahu ve vekil de 70 kere hem mağfiret için hem hayırlı uzun ömür için inşallah. Peki o sene ölmez. Nasıl ölmez ya? Herkes her sene okur. Kimse ölmez. Sen öyle zannet. Eceli gelene ise o sene okumak nasip olmaz. olmaz. Şimdi yarın bunu okumak nasip değil diye adama bu sene öleceksin de denir mi? Evet. Denmez. Ama okuyanın ne garantisi olur? Allah'ın izniyle Mevla beni bu sene yaşatacağına dair bir ümidi hüsnü zanlı olur. Ümidi üstü, zanlı olur. E ve böylece inşallah geçen işte dedi ya, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi de o zata yüz yaşında zat anlattı ya, gitmiştim. İşte işte orada anlattı işte. Ne dedi? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, ya ne zaman bize geleceksin? Ya Resulallah ben nasıl gelip, benim elimde mi kaldım dünyada de. E sen Lekat Câkûm okudukça ölmezsin bu vaziyet, nasıl yapacağız? Terk etti o gün Lekat Câkûm'i, o gün öldü. Bak 130 sene ölmeyen zat kitaplarda ben görmüştüm, kaynağım var. Da, o zat da anlattı. E işte. Onun için, mutlaka yaparsınız İnşâAllah-u Rahman. Sonra, Sayfa 91'de bu, 92'de Şahabüttin Sühre verdiği, Meşahiren Ullarından Sühre verdiği tarikatının kurucusudur. Bunbarek zat da bir dua burada zikretmiş, çok önemli bir duadır. Yine ona da diyor ki, bunu üç kere okuyan o sene ölmekten emin olur, eceli takdir edilen kişiye o gün bu duayı bu şekilde okumak nasip olmaz. Bu da sene başı duası. Yani senenin başında okuduk ya, o duaya benzer hemen hemen aynı birkaç kelimesi değişik. Bunu da üç kere okuyalım değil mi? Yaşamak için değer ya. Niçin yaşayacağız? Ne yapacağız? Yediğimizi yedik. Aynı yemekler, aynı sular. He? Bir şey yok yani. Dünyada bir değişecek bir şey yok bundan sonra. Ancak ibadetten ne kaparız? Ne kazanırız diye yaşayalım inşallah. Bir de eniştünneti yaşatırız. Çocuk çocuğu, torunları falan göçecek. Onlara da belki namaz bir şey anlatırız. Değil mi? Ya Ölmekte ne fayda var? Allah hayatı hayırlı oldukça yaşatsın. Amin. Ölüm hayırlı olduğu zaman Rabbim vefat ettirsin. Amin. Amin. Ondan sonra Aşura günü şu dua okumak Mustafa 92'de, temin dedim işte o çok önemli. Muratların husulü için, belaların defi için o peygamberlerin verilen kerametleri, ikramları zikrediyor. Ey şu nebine şunu veren Allah! Ey şu peygamberine şunu yapan Allah! Aşure günü, aşure günü diye o duayı da yapar. Sonra 70 kere saadet duası okunur. O da kısa bir duadır. Yani hakikaten ahiretin ve dünyanın hayırlan nasip eyle, ahiretli nasip eyle, dünya ve ahireti, bütün güzelliklerin kemaliyle merzuk eyle. Bu da 93. sayfada tabii o dördüncü maddenin devamındadır. Şimdi aşura günü imkan dahilinde 25 haslet işlenir. Tevbe istiğfar. Zaten ne buyuruyor sayı hadiste? Diğerlerinin de tevbesiyle o gün kabul edecek. Mutlaka tevbeleri kabul ettireceğiz yarın inşallah çok gülak yarız yarın tam tevbe kabul zamanı istiğfara devam. Ben size yazmıştım. Burada biraz yer kalmadı. O 27 istiğfar var. Dualarım kitabında da var efendim. Cep dualarında bile var. Yani efendi Hazretleri okudu. Estağfurullah ila ila rahman rahim onu 27 kere okusa çok önemlidir. O dualarımın da başında var. Farz namazlar dışında nafile namaz kılmak, tarifi geride geçti. Oruç tutmak, tarifi geride geçti. Yani faziletleriz ki, sılay-ı rahim. Kim diyor, akrabasıyla ilişkiyi kesmiş iken, fevasalehu <gülüyor> yevma aşure, Ashura günü, bu mübarek bir hatırı için. Şuna bir telefon edeyim. Ya çok şey etti bana, şöyle kızdırdı beni, böyle etti bana, bırak o işleri, köyden gelme işleri, kinleri, davetleri, kan davalarını falan. Yani Allah için teyzemi arayayım veya işte neyse halamı arayayım diyorsun. Allah Teala o kişiye Yahya Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam'ın sevabında hisse verir. İki peygamberle cennette iki parmak gibi yan yana olur. Onun için akraba ile ilişkisini kesen varsa mutlaka bir sılay-ı rahim niyetiyle gitti ziyaret edebilir, gidemedi efendim telefon edebilir, bir hal hatır yapar. Bir ihtiyaç olursa belki hani bir ikram gönderir. Bunlar çok güzel şeyler. Sadaka vermek, Aşura günü sadaka verse, bütün dünyadaki muhtaçlara vermiş kadar sevap alır. Bir yoksula ikram etse, ekrem ve fi kabri. Kabrine koyulacağı günde Allah ona ikram eder. Çok lazım oluyor. Bugünlerin faziletleri mezarda çıkar önümüze. Uhud kadar Allah sevap ihsan Zerre kadar sadaka verse, Uhud Dağı kadar sevap alır, kıyamet günü mizanına konulur. Bir de yine esas mühim olan Aşura günü verilen sadaka, senenin geçen kısmının tümünde verilemeyenleri telafi eder. Bu telafi çok önemli bir meseledir. Yani insan bir şey istiyor, bazı kere arabada duruyor. Adam geliyor, ışık yanıyor. Ya durun diyorum, bir, bir şey verelim yani, ne varsa şeyin falan. ''Yok bozuk var mı?'' diyor, ''Yok mu?'' diyor, ''Efendim ışık yanıyor.'' falan, belki de hakiki bir muhtaç idi falan, böyle sıkıntılar doğabilir. Bu yüzden başımıza belalar da gelebilir yani, vermek icap ediyor. Efendim aslında öyle derdi, şüphelerini sen az ver, şüphelenmezsen çok ver. Ama boş gönderilmemek icap eder, bazı kere işte böyle kusur taksir oluyor, geçişmeler oluyor, hızlı hareketler oluyor, bir şey istiyor adam, ne istediğini duyamadan işte falan oluyor. Bunları telafi eder. Yarınki sadaka Burada çok iki de kısa var 94. sayfasında O sadaka vermeyenin başta neler geldi? Evet yani Mısır'ın kadısı Mısır'ın kadısı helak oldu hamr Ibn İmnaz Anladın mı? Sadaka isteyene Efendim Sadaka reddetti O da Gitti ondan sonra Efendim bir mecusi olacak o Mecusi'yi ona ikram etti. Sonra o kadın bu fazileti terk etti. Rüyasında baktı ki komşusu Mecusi'nin cennette köşkü var. Ya Rabbi bu gavur değil mi dedi. Mevla buyurdu gavur idi ama sen vermedin kadına. Haşure günü istedi senden. Mısır'da Amr nas camisi var. Çok feyizlidir. 80 sahabe mihrabından imam olmuştu. Ben orada ziyaret ettim, dua ettim. O camide oldu bu hadise. Sonra Mevla buyurdu ki o Mecusi ki bu Aşure günü isteyenin haciyetini gördü. Ben de ona iman ile ikram ettim. Ben ona iman nasip ettim. Al sana köşküde kaçırdın, sarayda kaçırdın. Kadı olsan ne olur? Değil mi? İlla amel, illa amel arkadaşlar. Boş boy abdesti almak, gusül. Aşure günü gusül abdesti alsa, lem yarmuz lem Ölüm hastalığı hariç hasta olmaz. Ha bak bu hastalıklar için Kesin Abdülkadir Geylani Efendimiz rivat ediyor. Aşura günü gusül alsa, anasının doğduğu onu doğduğu gün gibi temiz kalkar. Bu da çok önemlidir. Gusül alırız, inşallah alırız. Bir de göz iltihabı olmaz, gözleri bozulmaz inşallah. İki kere gusül alsa, ebediyen gözleri hastalanmaz. İki kere gusül de bunu rivat. Ediyor. Sürme çekmek, Şerif'te buyuruldu İbn Abbas'tan rivat ediyor Efendim, İbn Beyhakir rivat ediyor. Peyhaki büyük muhaddistir. Şu abul İmam'da diyor, men ikte hale bilis mi yarma tebeden. Efendim İsmit sürmesi vardır. Mekke Medine'de bulunuyor da buralarda bilmiyorum. Hakikisini bulmakta iyidir. İsmit'tir adı. Hadis-i şeriflerde sahihte çok geçer. Bu e, sürme ile gözüne sürme çekse Aşura günü efendim göz gözünde sıkıntı, iltihap ve arızalar görmeyecektir. Çünkü İmam Safori zikreder Nuh Aleyhisselam gemide tabi 60 6 ay 150 gün kadar devamlı suyun gök suyu ile yer suyu birleşti ya kaynaklar gözeler şeyler yağmurlar acayip bir şey oldu yani ne diyor sonra nem nem oranı çok yüksek zaten her yer nem zaten nem oranı mı kaldı yani ot yok ocak yok dünyayı kapladı gözleri çok iltihap yaptı Dağı'na indiler gözleri öyle bir kamaştı ki böyle dağ, dağdan biraz şey çekildi yani üstüne kondular. Dergide işte var resmi. Ondan sonra allah Teala Nuhallahu dedi ki sürme çek. Sen de çek. Onlara da çektir. O sürme ile gözlerinin kamaşması ve iltihabı zail olduğu için aynı şey devam ediyor. Aynı fazilet. Bir alimi ziyaret etmek, her kim ilim meclisine gitse veya Allah'a zikreden cemaata gitse aşure günü onlarla biraz otursa cennete girdirmesi Allah üzerine hak olur. Celle Celali bu da önemli. Hasta ziyareti فَمَنَ عَدَمَ rıza, مَا عَيْشُرَا فَكَرْنَ مَا عَدَ وَلَدَ Adem a.s. Adem bütün çocuk, hasta çocuklarını ziyaret etmiş gibi olur. Hasta ziyareti. Ondan sonra işte yetimin başını sıvazlasa Allah'ın bilden başka kimsenin bilemeyeceği kadar takılar, hülleler cennette ihsan edilir. Her tüyüne cennette bir ağaç ihsan edilir. Ondan sonra çoluk çocuğa bolluk yapmak i̇bn Mes'ud radıyallahu ediliyor, hadis taberani zikrediyor ve Beyhek'i zikrediyor, kaynaklarını vermişim. İlk okuduğum hadis işte. Aşure günü çoluk çocuğuna genişlik yapsa, bütün sene genişlik görecektir. Hadis-i Şeride <gülüyor> Çoluk çocuğunuza bolluk yapın, aşura gününde diye ayrıyetten Ebu Hureyre hadisine radıyallahu anh beyan edilmiştir. Süfyan İbni Uyuyen Hazretleri 50 senedir tecrübe ettik buyurmuştur. Bir kişiye su içirmek, yani aşura günü bir susuza su vermek çok büyük cevaplar. Yani günah, hiç Allah günah işlememiş gibi makamlar efsane eder. Yani açı yedirmek, susuzu su varmak. 13. madde tırnak kesmek. Yani tırnağı olan varsa yoksa olanı da yol demedik yani. Tırnağı varsa tırnağını kesebilir. Bu da müstehab görmüştür. İftar veren işte bütün ümmet Muhammed'i iftar ettirmiş gibi olur. 14. madde bin kere ihlas okumak bak siz 300 kere şey ettiniz, şimdi ne geldi? Hadis i Şerif'te aşura günü bin kere ihlas-i okuyana Allah rahmetiyle nazar eder, sıttıklardan yazılır. En az 10 Müslüman'a selam vermek. Anladın mı? Mesajla değil ha. Mesaj atıyor. S-A bu S.A. nedir dedim ya. Dediler ki selamun aleyküm. SA'ya çıkmış şu andaki şey. Usul öyleymiş ya. Yani. Allah Allah. Yani telefonda da olur selam. Ha yüz yüze görüşsen sen selamun aleyküm aleyküm selam. çok güzel. Yoksa da telefon açarsın birine. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? İyisiniz? Allah afiyet versin falan. Bu ne diyorsun falan. Yok 10 kişiyi toparlama çalışıyorum. Sen dokuzuncuydun diyerekten konuyu kapatabilirsin. Zikrim var, şimdi fazla seninle uğraşamam dersin. Fuzulü konuşma. On yedi, efendim, on kişiye, on Müslümana selam verse, فَكَنَّمَا سَلَّمَ عَلٰى جَمِعِ الْخَلْقِ el الْمُؤْمِنِينَ Bütün Müslümanlara selam vermiş, cevabı alır. Ki selamı başlatan biliyorsunuz daha fazla alır, değil mi? Kaç alıyordu ba elbadi hadisi? He? Yok ya, baş başlatan fazla alıyor yani. Aleykümselam diyendense, selamun aleyküm diyen daha fazla olur. Tırnak yani sağdan tabii, sağ Ama onun yani muhtelif tarifleri vardır. E buradan yeminü ha kavâ büsû yesârua evkâseb diyor. Yani bu, bu, bu. Sonra bu, bu. Buraya da geçiyorsun evkâseb, bu da buradan gidiyor. Sol başta amacı. Bu, bu, bu. Sonra bu, bu. Niye karıştırdınız canım? Çektiler işte kamera çekiyor. Böyle elimi göstersin. En küçükten başlıyorsun. Sağda. Ortaya atlıyorsun. Ortadan başa geçiyorsun. Sonra o en küçüğün yanına geliyorsun. Ondan sonra da şehadet parmağıyla bitiriyorsun. Sola geldiğin zaman ev gazet. E ipam. Baştan başlıyorsun. Ortaya atlıyorsun. Hınsıra geçiyorsun en sona. Sonra geliyorsun şahadetten tabi solda şahadet parmağı olmuyor ama aynı o eşitliği olan dengine. Ondan sonra kalan bir tane kaldı, en küçüğün yandaki. Yani sünnet üzere kesmek isteyenlere böyle bir, bu alaca hastalığı vesaire bazı hastalıklardan kurtulma sebebiyet verir diye rivayetler var. Anladınız mı? Yolunu kaybetmişse yol gösteren Allah kalbinin nur doldurur. Sinirine hakim olmak, o yarın hiç sinirlenme yok inşallah tam da oruçlusunuz damarları alınmış gibi olacak Sinir, sinirleriniz çekilmiş gibi kim sinirlenip de tutarsa gazabını yutarsa Allah ondan razı o, o Allah'tan razı kullarından yazılacak inşallah 19'dan 22'ye kadarki maddeler bir maddede toplamış Müslümanların yolundan eziyet veren şeyleri yolda taş var şu var, ağaç var, birinin aya tökezlenecek falan filan. Onu kaldırmak. Ehli İslam arasını sul etmek. Dargınları barıştırmak. Bir Müslüman varsa cenazeye, cenaze varsa Müslüman katılmak. Bir de güler yüzle musafağa. Bunlar da 19, 20, 21, 22. maddeler oluyor. Dört mesele yazdık. İmam Zendusi Ravz Adam zikretmiş. Şimdi bir sene boyunca hasta olmamak için yapılacak amel. Ben geçen sene yaptıydık. Bu sene de yapalım inşallah. Aşure günü, bu çok önemli ha. Bu denenmiş. Gül suyu, hakiki olsun. Suyunun suyu olmasın. Aşure günü bir miktar gül suyuna, her birinin başında besmele zaten, Fatiha besmelesiz olmaz. Suya bakarak, yedi Fatiha okunacak. Hakiki gül suyuna, şey değil. Suya gül suyu katmıyorsun. Anlatabildim. Tümü gül suyu. Böyle bir bardak, ona bakıyorsun. Başta huzu çekersin, sonra aralarda besmeleyle. İhlas üzere böyle Ya ke na bi Ancak senden yardım isteriz. Güzel manayı mülahaza üzere. Yedi fatiha okunacak. Yani suya bakacaksın. Hep suya bakacaksın. Sonra o gül suyunu başına ve yüzüne sürerse bir dahaki seneye kadar illet ve dert görmez. Bu husus, tecrübe ile sabit olmuştur. Ee, Ebu Lüsür Abidin i̇bn Abidin Hazen torunu, Şam müftüsü. Geçmiş büyüklerden. O zatın kitabında sayfa 43. Hiç kaynaksız bir şey yazıyor muyum? Yaparsanız iyi olur. Ben ya, yani yapıyordum her sene. İnşallah unutmayız bu senede. Ondan sonra Muhammed Hakkı Hazretleri, Hazretül Esrar'da zikrediyor. Yüz kere Atel Kürsü'yü, yüz kere de ihlas okuduktan sonra ölmüş anne babasına duacı olursa Müşrik dahi olsalar cehennemden çıkabilirler mi? He? Bak. Her dediğimi yutuyor musunuz? Şefik'in dediği gibi. Takım tutar gibi beni tutuyor musunuz? Hadi bir yanlış yapayım. Ne yaparsınız? Hadi git işine dersiniz. Müşrik dahi olsalar cehennemden çıkarılır diyebilir miyim? Kitapta böyle bir şey yazar mı zaten? Ne olur? Azapları hafifletilir. Yüzatel kürsi Yüz kulu Allah'ı Ana babasına okuyan ölmüş Yani ne kadar günah olsa artık anla yani müşriğin ki hafifliyorsa Müslümanın ki kalkar yani Hayır, dikkat dikkate yani bu çok önemli Belki de sonra bir ölmüşsünüzü rüyada da görürsünüz Onlar gelip haber de verirler Yani böyle görenler var Allah razı olsun ben rahat ettim çok sıkıntıdaydım diye Bazılarına zuhur ediyor ölüler geliyorlar rüyaya E tabi Niye onları unutalım yani Ondan sonra Günahkar müminseler, azapları tamamen kaldırılır. Salih müminseler, benim annem diyelim ha zaten azabı yok. O zaman dereceleri artır. Boş var mı? Boş yok. Aşure çorbası pişirmek, yemeden olmaz. Aşure günü pişirmek, konu komşuya ikram etmek, Nuh Aleyhisselam'dan kalmak güzel bir sünnettir. Aslı yok, bidattır, huravedir. Ya yemek yemenin bidatı olur mu kardeşim? Hiç ki değil, kumardır, yiyoruz işte sana. Ona da bidat diyorlar ya. Geçen sene bir şeyler çıkmış. Aşurece bidattır, yapmayalım. Ya deli misiniz, nesiniz? Yılbaşında indi mi kesiyoruz ya? Aşureye bile He? Allah Allah. He, şaşırırsın, daha çok şaşırırsın. Adamı sakalıyor mu zaten? Ona şaşırmıyorsun da buna mı şaşırıyorsun <gülüyor> mübarek adam? Sakal tıraşı aram, adam sakal kesiyor. Yani bunlar böyle yani, evet. Neyse cemaat duymadı adını yani, ha? El Mevridul Azb isimli eserde zikriyor. Yedi sene evvel bu eser ya, yedi yüzden de fazla. Ondan nakleden Nüzetül Mecalesi yedi yüz sene ya. El Mevridul Azb isimli eserde zikriyor. Nuh Aleyhisselam gemisi Aşura günü Cüddi Dağı'na yerleştiği zaman buyurdu ki Aleyhisselatü Vesselam mâ mâ min Şu azıklarınızı bir toplayın. Yani gemide ne kaldı altı aydır yiyoruz yiyoruz. Değil mi? Ee, bir şey efendim kaldıysa getirin buyurdu. Yanınızdaki erzakı. Bu düzenin biri bir avuç arpa getirdi. Aşure çorbası yapan hanımlar. Arpasız olmaz. Maalesef arpa diye bir şey kalmadı. Çünkü sünnettir. Bir başkası buğday getirdi. Buğdaysız olmaz. Zaten o, şu anda buğday yoğun. Bir diğeri bakla getirdi. Bu bakla tabii hububat tane manasında geliyor tabii. Hangi tane? O şimdi bizim bildiğimiz yeşil bakla yakışmaz belki ama işte taneli bir şey yani o da Birisi de mercimek getirdi Yahu bereket olsun yetmiş peygamber mercimeğe dua atmıştır bereket duası. Biraz mercimek şey etmek lazım yani Mercimek bir miktar az yani aşureye çok yaramaz diyorsan az bir mercimek O zaman Nuh Aleyhisselam Dedik utbuhuha cemiyan fakat hunnitun bisselame Bunları katın karıştırın, birlikte pişirin, afiyet olsun Allah gemiden inerken size selam ve selamet ihsan etti dedi. Böylece o gün, bugün Müslümanlar Aşura günde hububat pişirmeyi anladınız mı? Hububat, taneli, nohut mesela. O da bakla, yani dedim ya tane yani nohut güzel gidiyor buna. Efendim bunlara adet edilmişlerdir. Adet dedik. Farz dedik mi? Vacip dedik mi? Sünnet dedik mi? Bak sünnet edemiyoruz. Sünnet, Nuh aleyhisselam'dan kalma adet. Bereket var mı? Var. var bereket. Zaten buna çok fazilet sayma lüzum yok. Bu yemek olduğu için. Yani hepiniz yaptırıyorsunuz, yapıyorsunuz. Allah afiyetler, ihsan eyliği, amin. Şimdi o duaları yazdınız mı, okudunuz mu bir şeyler şu musul için? Vesaire için. Bizim bu adamlar bu tefsirin aleyhine konuşarak musuldan beter ettiler bizi ya. Musulu unuttuk yani. Bu kadar... Bir şey yaptılar. Allah Teala işte bir an evvel Efendi Hazretlerimizi bu gibi tefsirine, hadislerine, itikatlarına muhalif olan insanlarla birlikte olmaktan muhafaza edin. Amin. Amin. Bu gecenin günün hürmetine dualar edeceğiz. inşallahu rahman İnşallah. İnşallah. Şimdi e, duaları evvela şey yapalım. Musul için operasyonda. Bu hafta çok az adam ölmüş ya. He? Perşembeden olduğu için az ölmüşler. Zaten bize taze ölü gelmiyor. Çoğu Eski ölülerin isimlerini yazıyorlar. Biz de kıramıyoruz. Ya Eski ölüleri yazarsak Adem babamıza kadar liste burası dolar. Onun için yeni ölen, cemaatten olan, yani cemaatten olan olsa ismi yazılsa iyi oluyor. Tabii öbür türlü çok uzuyor. Kısaca bir dua yapacağım. İnşallahı rahman. Amin. Sübhane Rabbi'l-Ali'l-Alel-Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mürselin. Muhammed'in ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Allahümme inna nes'elüke al jenna ve na'udhibike minel nâr Allahümme inna nes'elüke ridâke ve al jenna ve na'udhibike minseqadzike ve al nâr Allahümme inna nes'elüke al jenna ma qarrab eyleyaha min qavlin ev amel na'udhibike minel nâre ve ma qarrab eyleyaha min qavlin ev amel Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi wa sahfi eftala salavatike adada ma'lumatike ve barik ve sellim teslimen kethalik Allahümme innana nas'alukal khayra ma sa'alaka min nabiyyika muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa na'udhu bika min sharri ma sa'adaka min nabiyyika muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa anta al-musta'an wa alayka al-balagh wa la ma نَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ اللَّهُمَّ مَا قَضَيْتَ لَنَا مِنْ قَضَاء فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ رَشَدًا اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اللَّهُمَّ رَبَّنَا اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ ve وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد اجمع بيننا وبين الضالين لاتلا انك على كل شيء atina اللهم ربنااتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقينا عذاب النار Allahum eslah ümmete seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allahum erham ümmete seyyidina Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem rahmeten Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu teala Muhammed صلى الله aleyhi ve sellem Allah'u maghfir سيدنا ümmet seyyidina Muhammed sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem fel jemi'a men amene bike ya rabbel alemin Allah'u mahsena kuvvetena fil umuri kulliha ve ejirna min khuzriyiddun ya ve azabil akhira ya arhamarrahimin ya arhamarrahimin ya arhamarrahimin ya arhamarrahimin ya hayu ya kayyum ya abedin ya السماvati vel ardu ya del jalali vel ikram ya del jalali ya del jalali ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi. Rabbi. Cemaatımız tarafından okumuş olan? Elli adet, Khatbi Şerif, 2541 Bin Beş Yüz Kırk Bir adet, Yasin Şerif, Sekiz Yüz Altı adet, Sure Fetih, On Beş Bin Beş Yüz Adet, Kursi, Altıyız Altı Bin Dokuz Yüz Salavat ı Otuz Beş Bin Beş Yüz Şerif, Dört Yüz Doksan Bin Yedi Yüz Kelimeyi Tevhid, On Beş Bin Beş 24.241 fatiha Şerife 151.232 La Havle-i Şerife Fesut 35 Hazreti milyon, 813.753 adet Hasbunallah Ben dedim cemaate ki bunu çok okuyalım çünkü bundan kurtulacağız 4.813.000 Biz daha bize ulaşamayanları niyete katacağız e 201.124 adet selamukuvlemin rabbirrahim ve bize ulaşamayıp dünyanın nerelerinde ve burada hazırundan olup bu virtlerden, zikirlerden Musul operasyonunda e, Türk askerinin zafer olması için ve Musul'un Ehl-i Sünnete yeniden iadesi için Şii milislerin Musul'a girip yağma yapamaması için Ehl-i Sünnet Müslümanları katledememesi için e, Fırat operasyonda askerimizin başarılı olması için e, ya Suriye'deki e, bütün hadiselerde IŞİD'e karşı PKK'ya, PYD'ye karşı e, Türk ordusunun mansur ve muvaffer olması için okunmuş olan bu kadar ayet ve inatı Süveri celili ve evraat eskârı Fazl-ı Kerem'inle şu gecede kabul eyleyip asıl olan Ya Rab, bütün fütühatı, bütün nusretleri, bütün teyitleri, bütün tecellileri ve bu ayetlerle ve bu surelerle görevli olan milyonlarca, milyarlarca sayısını ancak senin bileceğin Melaiki-i Kiram Hazaratını Ya Rabbi sen bu işe müsekhar eyle Ya Rabbi Amin. Sen Ya Rabbi bu bereketle, bu zikirlerin, bu evradın bu manevi ordularıyla Ya Rabbi Hasbunallah zikrinin manevi kuvvetiyle Ya Rabbi Sen bu operasyonlarda askerimizin Ya Rabbi ayağını taşa değdirmeden, Amin. burnunu kanatmadan hiç şehit vermeden Amin. Fazl-ı Kerem'inle muvaffak eyle Ya İran'ın şiddetini kır Ya Rabbi. Abi. Musul'da kabul etmiş içeri girmemeyi ama diğer bir yer var. Neydi olan adı? Daha büyük bir ilmiş. İran en çok meşhur. Şey. Unuttum. Telefer. Telefer'e illa gireceğim diyor. Yalnız Musul'a girecekti. Şimdi Musul'da ikna olmuşlar. Şii milisler girmeyecek falan. Fakat Telefer'e illa gireceğiz demişler. Orada da Bunlar girdikleri yer tecavüz ediyor kadınlara yağma alıyor. Ya Rabbi kurban olduğum sana Allah'ım. Ehli sünnetin çektikleri yetsin artık ya Rabbi alemin. Amin. Hasbunallah Allah bize yeter. Bu zikirin hürmetine, bu dua hürmetine. Ya Rabbi bu Şiilerin de şerrinden, bu PKK'p'ye edenlerin, IŞİD'lerin hepsinin eştirarın şerrinden. Orada yaşayan Müslümanları, insanları, ehli sünnet başta ehli sünnet Müslümanlar olmak üzere bütün zayıf, güçsüz insanları halâs ile ya Amin. Kurtar ya Rabbi'le. Bir an evvel huzur, şükûnet, sekinet, ihsan eyleyip. Amin. Yanı başımıza bir Kürdistan kurulmaktan muhafaza Amin. eyle ya İsrail'in planlarını boz ya Rabbi. İngiltere'nin, Amerikan planlarını iptal eyleyip. Allah'ım hiç ummadıkları yerden belalarını takdir eyle ya Rabbi. Fazl-ı Kerem'inle de bu Müslümanlara elseti, sünneti halâs Bir an evvel Suriye'de el-i sünneti hürriyetle kavuştur ya Rabbi'le. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Sen fazlu keremine ya rabbel alemin. Bir an evvel Türkiye'yi güçlendir ya Rabbi. Ayyim. Kuvvetlendir ya Rabbi. Ayyim. Bu FETÖ'cülerin eşrarın şehrinde muhafaza ile, Bu hapishanelerde böyle dedikodular çıkarıyorlarmış. Rüyalar yayıyorlarmış. Bilmem şöyle geldi böyle gitti. Beddua seansları yapıyorlarmış. Arapça gardiyanlar anlamıyor. Veya gardiyanlar onlardan. Neler neler neler. Hapise de atsan durmaz bunlar ya. Nereye atsan orayı karıştırır. Böyle bir mikrop olmuşlar. Allah'ım şerlerini def eyle ya Amin. Gizlilerini aşikar eyle ya Amin. Zulme uğrayıp mağdur olan varsa hapislerde onları da izahar eyleyip halas eyle ya Amin. Şu hükümetimize bir an evvel şu işi çözmeler nasip eyle. Amin. Hala ani tehlikelerden bahsediliyor. Yani başbakanımız tarafından. Hala ani tehlikeler. Tabii ki bir darbe söz konusu olmaz deniyor yetkililer tarafından. Ama karışıklıklar olabilir deniyor. Yani olamaz da denemiyor. Nasıl desinler yani? Bak işte bir günde 10 tane 15 tane şehit verecek duruma geldik. Allah'ım sen bir an evvel ya Rabbi MİTT'tir, istihbarattır, askeri istihbarattır, emniyettir. Bunların hepsini birbirine uyumlu çalışır şekilde FETÖ'den ve ya efendim Şii yanlılarından halas eleyip Tam böyle bu vatanını, milletini seven, Elüsnet kardeşlerimizle ehliyet ve liyakat esasına dayalı olarak şu kurumları çalıştır Ya Rabbi. Amin. Ve bir an evvel ne kadar suçlu var bunlar deşifre eleyip şu memlekette bir huzur ortamı, bir sükun ve sekine temin eyle Ya Rabbi. Amin. Yaratan sensin Allah'ım. Kurtaracak sensin Allah'ım. Yetkililer de çok zor durumdadırlar. Yanlarından insanlar herkes birbirine şüpheleniyor. Güvenecek insan zor bulunuyor. En yakınında çıkıyor. Allah'ım kurban olduğum sana Allah'ım. Sen bağışladın vatanımızı bize, işgalden kurtardın, korudun bizi. Şimdi de huzur üzere İslam'ı yaşamak için bize hürriyet ihsan eyle, Aylin. emniyet ihsan eyle, Aylin. sekinet ihsan eyle. Aylin. Ya Rabbi feyizler, bereketler, aşura gecesi gününde yağdırdığın, Nuh Aleyhisselam'la gemiden indirdiğin o zürriyetlerin çocuklarıyız. Onların yolu üzere, İslam üzere yaşıyoruz Ya Rabbi. Sen Fazıl Kerem'le bu vatanı muhafaza eleyip Aylin. bereketlerimizi eksik etme Ya Rabbi. Aylin. Selametlerini başımıza yağdır Ya Rabbi. Aşura gününün gecesinin bütün bereketlerinden Ya Rabbi hissedar eyle Azami derecede nasip ihsan eyle Amin. Ya Rabbi sayılan amellerden Becerebildiğimiz kadar Yapabilme imkanı takdir eyleyip Amin. Ya bu faziletli amelleri de Kolay eyle bizde Amin. Ve yaparsak da kabul eyle bizden Ya Rabbi Alemin Ve Ya Gayren Nasirin Ve Ya Amin Bizden evvel ölen özellikle şehitlerimiz 16 şehit var daha Perşembeden buraya yani kaç gün oldu şurada? Dört günde. Efendim tabii mutlaka Allah şehitler almak istiyor. Tabii bu şehitlerin e, kanı bu vatanı koruyacak. Bütün sevaplar da ibadetlerde onlara yazılacak inşallah. Ama tabii biz onları unutmayacağız. Üzülmemek elde değildir. Çoluk çocukları var. Dua etmek icap eder. İlgilenmek icap eder. İlker Çelikcan Tolga Artu Özgür Yatakdere, Adnan Ergen, Uğur Yıldız, Rasul Coşkun, Fatih Duru, Cihan Aksarı, Tayfur Hancer, Tuğrul Köseoğlu, Muharrem Öksüz, Cemre Salih, Gözen, Okan Taşan, Harun Saltalı, Deniz Göçkün, Mustafa Özdemir. Yani, İsimlerini saymak kolay oluyor ama bunların anaları var, babaları var, eşleri var, çocukları var, yetimleri bıraktılar. Zor iş. Böyle imtihan etme bizi ya Rabbel Bu şehitlerimize rahmetinle muamele eyle. Allah'ım gargayı garık rahmetler ihsan eyle. İlk damla kanlarıyla affeyle, mağfiret eyle. Bir günah sorma ya Rabbel Alemin. Madem şehit oldular, sen şehitleri affedeceğini vadettin. Vadini incaz eyle ya Rabbel Alemin. Yerde bıraktık ailelerin sabrı cebileci cizil, cizil ihsan eyle ya Rabbi. Allah'ım sen fazlulukerim'in ehli sünnet üzere yaşayıp, bütün zürriyetlerini kıyamete kadar İslam üzere yaşayıp ölmeye ve aileleriyle birlikte cennette cem olmayı onlara nasip eyle ya Rabbi. Ruhler için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. La ilahe illallah Muhammedun resulullah fî kulli lemhati ve nefesin adede mâ Allah, Allah, Allah, şeadetlerinden, tevhidlerinden, zikirlerinden hasıl olan, ecrü mesbibatı Ya Rabbi evvelen Kace-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihtiya ettikten sonra sen fazbu kerem bu şehitlerimizin ervahine vasıl eyle, Amin. kabirlerini nur ile mahşer sabahına kadar bu nur ile pür nur Ya Rabbi nursuz bırakma onları da bizleri de Ya Rabbi sen Fazlur Kerem'inle onlara muameleyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu ateşi durdur ya Rabbi. Bu Yahudinin yaktığı ateştir. Bu Kürdün değil bu Yahudinin ateşidir. Kullema waqadu nara lil harb afaaha Allah. Ne zaman harp ateşi yaksalar Allah onu söndürdü ayetinin sırrıyla muameleyle ya Rabbi. Amin. Doğu, Güney, Doğu, dağlar, bayırlar, meralar, şehirler her yerde ateşi söndür ya Rabbi. Amin. Durdur bu kavurları ya Rabbi. Durdur dur bu bu PKK'p'de belalarını. Allah ya Rabbi sen bunları öldürmekle bitmiyor. Kurban olduğum Şellene sen kafi gel ya. Bir bela takdir eli bu askerimizi, polisimizi, mensur muzaffer eyle. Allah Allah ya Rabbi alemin ve ya khairun nasrin ve ya fatih. Yine cemaatlerimizden vefat edenlerden Murat Afer, Salih, Suat, Durmuş Selahattin, Ercan Ahmet, Ali Cihan, Hasret Refika, Havva Meyit ve metler vahih için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve rasuluhu. La ilahe illallah, Muhammedur rasulullah. Fi kulli lamhatin nefesin, adadama sha'u ilmulllah. Allah, Allah, Allah, celle celal. Ya Rabbi hediyenimizi vasıl eyle kabre nur eyle, aff eyle, mağfiret eyle, merhamet eyle. Azapları varsa şu şahatte defu refu izale eyleyim. Seyyatlarını hasenata eyle. Ya Rabbi Alemin. Bizlere de her türlü hayırlı muratlarımızı ihsan eyle. Her türlü şerlerden emin eyle. Alacağı olup alamayanlara tahsil nasibeyle, Borcu olup ödeyemenlere kolaylık ihsan eyle. Evlenemeyenlere hayırlı eşler nasibeyle, eyle. İşsizlere hayırlı işler buldur müyesser Allah'ım aile huzursuzluklarını ıslah eyle. Varek gece gün hürmetine sulh eyle. Ya Rabbi kanaat nasip eyle. Hırstan muhafaza eyle. ibadet kuran sünnet huzuru, zikir huzuruyla evlerimizi, ocaklarımızı abad eyle. Çoluk çocuklarımızı terbiye eden aciz kaldık, ıslah eyle. Hidayet bahşi eyle. Kalplerine iman ver, takva ver Ya Rabbi. Cümlemize hidayetler, takvalar. İffetler, hayalar. batt manevi imkanlar ve zenginlikler ikram eyle Ya Rabbi. Elden ayaktan düşürme. Kimselere muhtaç etmeyip rükudan secdeden mahrum etme Ya Rabbi. Ölünceye kadar aklımızla metalandır, hafızamızı kaybettirme Ya Rabbi. Ya Rabbi, gözlerimizle, kulaklarımızla, bize verdiğin bütün uzuvlarımızla yaşattığın sürece faydalanmak nasip eyle. Amin. Hiçbirinden mahrum etme Ya Rabbel e. Dinimizi yoluna koy ki, din, Ya Rabbi, ahiretimiz için dinimiz bize lazımdır. Dinimizi tam yaşamak nasip eyle. Amin. Ahirette varacağımız ahiret yurdumuzu bize tam manasıyla hazırla Ya Rabbel e. Alemin. Ya Rabbi, Sen Fazl-ı Kurban olduğum sana Allah'ım, Habibin sallallahu aleyhi ve sellem, bütün istediklerine bizim nail eyle. Onun bütün sığındıklarından muhafaza eyle. Dostlarının dualarına ilhak eyle. Ya Rab bu geceyi ihya muvaffak eyle. Selametler, bereketler ilka eyle. Füyüzat, bereket, tecelliyat, ihsan eyle. Vakitlerimize bereketler, ömürlerimize bereketler. Kurban olduğum cemaatten mahrum etme, eli sünnetten ayırma. Cemaatle namazdan mahrum etme ya Rabbel alem. Haram rızık nasip etme Ya Rabbi! Şüpheli de nasip etme Ya Rabbi! Boğazımızdan, çoluk çocuğumuzun boğazlarından geçirtme Ya Rabbi! Helalından merzuk eyle. Rızkımıza kefil oldun Ya Rabbi! Bizi kefil olduğun işle bir daha meşgul etme Ya Rabbi! Sen sözünü bozmazsın Ya Rabbi! Bizi sana kulluğa ayır Ya Rabbel Alim! İlimle, ibadetle geçirecek huzurlu bir ömür ihsan eyle! Dünya işlerimize kifayet eyle! Düşmanlarımızın şerine kifayet eyle! Hasetçilerin şerine kifayet eyle! Ve efendi hazretlerinin yolunu bozmak isteyenler var ise şerlerinden kifaat eyle. Efendi hazretlerini bu itikatta olanların şerrinden hala asile. Efendi hazretlerimizin yolunu bozmak isteyenlerin şerlerinden halası için yedi kere ihlas ile okuyalım buyurun. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbunallahu Allah, ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Kufranak ya Rabbana, O ömrünü sana feda etti. Gecesini gündüzü bu ümmete hizmete feda etti, vakfetti. Uyumadı, yemedi, içmedi. Bütün canınıma her şeyini bu yola feda etti. O senin en büyük veliğin, en büyük dostun, asrımızın bereketi müceddidi o mübarek zatı yakışmayan işler yapanlardan muhafaza eyle ya, ya Rabbi. Kurtar ya rabbel Amin. Hadis itikadında, tefsir itikadında onun yoluna halel getirecek insanlardan onu muhafaza eyle. Ya Rabbi onun yoluna yanlış işler, lekeler sürdürecek, maddi manevi sıkıntılar efendim bulaştıracak ve yarabbel alemin onun hayatı ile mematı ile ilgili planlar kuranların şerlerinden muhafaza eyle. Hayırlı uzun ömürle başımızda daim eyle yokluğunu gösterme ya Rabbim. Cemaatinden mahrum etme ya Rabbim. Bizi de ondan mahrum etme ya Rabbim. Mahrum edenlerden muhafaza eyle ya Rabbim. Amin amin Bi hurmeti Ha ve Yaasin. ve sallallahu taala ala seyidina Mevlana Muhammedin ve ala ali ve sahbihi sallama teslimen kesira. Fe'lhamdülillahi rabbil âlemin. ila şerefi ruhin nebiy sallallahu taala aleyhi ve sellem ve ali ve ashabi ve meşayihina kefil fenbamsı el jelseti